İzlediğiniz Kainat. Bugün 18 Ocak Pazartesi. Yıl 2016, ay 1, gün 18 Kasım 72. 1437 Hicri Rebiü'lahir 8, 1431 Rumi Ocak 5. Günün sözü. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Platon. Büyük Saatli Marif Takvimi. Radyo, burası 94.9 açık ve açık Gazete programı başladı. Onur Madcı, Can Tonbil ve Selattin Çolaktan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Buna Limosna, Por el de Dios. La ultima canzone adlı parça dinledik. Can Williams. icra etmekteydi gitarist. Paraguaylı besteci ve Güney Amerika'nın ilk gitar virtüozlarından Agustin Barrios Mangore'nin bestesiydi. Ve Nihai Şarkı diye adlandırılıyordu. Allah rızası için bir sadaka anlamına geliyor. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar Kitabı'ndan okumaya çalışalım.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 Döve Döve Öğretmek Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya bağımsızlıklarını daha ileriye taşıya dursunlar. Bir başka ülke Paraguay aynı şeyi yaptığı için yok edildi. Paraguay İngiliz tüccarlarından ve bankerlerinden kurşun can kurtaran yelekleri satın almaya direnen yegane ülkeydi. Üç komşusu Arjantin, Brezilya ve Uruguay her ne pahasına olursa olsun ona... Buenos Aires'te yayınlanan İngiliz gazetesi Standard'ın deyimiyle medeni ulusların kullanımları üzerine bir ders vermek zorunda kaldılar. Sonuç hepsi için kötü oldu. Öğrenciler tamamen bitti. Öğretmenler iflas etti. Paraguay'ın hak ettiği dersi 3 ayda alacağı ilan edilmişti ama dersler 5 yıl sürdü. Britanya Bankası bu pedagojik misyonu finanse etti ve daha sonra çok fazlasıyla tahsil etti. Galip gelen ülkeler savaş bittiğinde beş yıl önce olduklarının iki katı kadar borçluydular. Beş yıl önce hiç kimseye bir kuruş bile borcu olmayan mağlup ülke ise dış borç almaya mecbur bırakıldı. Paraguay bir milyon sterlin borç aldı. Borç alınan para galip gelen ülkelere savaş tazminatı ödenmesinde kullanıldı. Katledilen ülke onları çok uğraştırdığı için katillerine ödeme yapıyordu. Ulusal sanayiyi koruyan gümrük tarifeleri Paraguay'da tamamen ortadan kalktı. Devlet işletmeleri, kamuya ait araziler, demirçelik fırınları, Güney Amerika'dakilerin es en eskilerinden biri olan demir yolları ortadan kalktı. Üç asırlık tarihiyle birlikte yanan ulusal arşiv tamamen yok oldu ve insanlar yok oldu. Arjantin devlet başkanı eğitilmiş eğitimci Domingo Faustino Sarmiento 1870'te teyit etti. Savaş bitti dedi. Şu anda 10 yaşından büyük hiçbir Paraguaylı erkek kalmadı. Ve ekledi. Toprağı bütün bu insan fazlalıklarından temizlemek gerekiyordu. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Evet tarihte bugün Bakacak olursak 1778'de James Cook ilk Avrupalı bilinen Hawaii adalarını keşfetmiş olan ve ona, ona Sandwich Adaları adını vermiş. Sonra değiştirilip Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti olarak onunla birleşecektir. 1943'te bugün Varşova Gettosu ayaklanması başlıyor. Yahudilerin Varşova Gettosu'nda iki ilk ayaklanması var. Bunun sonunda e, toplam yirmi iki kişi galiba kurtulacaktır. Sadece bu ayaklanmadan hikayesi çok iyi biliniyor artık günümüzde Nazilerin yaptığı en korkunç katliamlardan birinde on sekiz Ocak 1943'te Almanlar ikinci Yahudilerin sürülmesi, deportasyonu hikayesine başlıyorlar ve ilk geto'nun içinde de ilk silahlı ayaklanmaya yol açıyor. Yahudi aileler kendi bunker denilen sığınaklarında saklanırken JZV Yahudi Asker, asker Birliği ve JOB diye Yahudi Savaş Örgütü tarafından elemanlarıyla da birleşerek direnişe geçiyor ve Almanları doğrudan doğruya defi ediyorlar, karşı çıkıyorlar. Bu ilk silahlı direniş. Ardından yıl boyunca başka silahlı direnişler de olacak ve çok fazla insan hayatını kaybedecek. Evet, sonradan bütün getoyu zaten yerle bir ediyorlar. Evet. Jiletle kazıyorlar. Ama insanlar da işte herhangi bir direniş göstermeden toplama kamplarına gitmiyorlar. Bunu da tarihten bu şekilde anlamış oluyoruz. Evet, aynen öyle. Tek anlamlı şeyin direnmek olduğunu düşünüyorlar. 2007'de de Birleşik Krallık'ta yani Büyük Britanya'daki en büyük 17 sene içinde görülmüş en büyük fırtına oluyor. 14 kişi ölüyor. Almanya'da da en büyük 1999'dan beri görülmüş en büyük fırtına da. O da 13 ölüme yol açıyor. Kiril fırtınası. En az 44 ölüme de Batı Avrupa'da 20 ülkeyi kapsayan müthiş bir fırtına da kasıp kavuruyor. Tarihte bugün böyleyken İstanbul'da da özellikle kar yağışı fırtınalar başladı. Ve salı gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. İlk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini de söyleyelim ve bütün birimlerin katılımıyla da alarm durumuna geçilmiş hava sıcaklığının eksi ikiye sıfırın altında ikiye kadar düşeceği belirtiliyor binin üzerinde bin yüzün üzerinde araç ve iş makinesi beş binin üzerinde beş bin beş yüze yakın personelinde seferber edildiği belirtiliyor IET'den IETT'den de ek seferler konuyor Ek otobüs seferleri metro seferleri de sıklaştırılıyor Buzlanma erken uyarı sistemiyle de ani hava soğumaları ve buzlanma durumları önceden tespit edilerek ilgili birimler uyarılacak deniyor. Ama 369 uçak seferinin iptal edildiği Türk Hava Yolları'ndan ve diğer hava yolları'ndan iki gün içinde böyle de bir haber geldi. Yalnız İstanbul'da değil Türkiye'den çeşitli yerlerden özellikle mesela Antalya'da şiddetli fırtına var, beş yaralı öğrenci yurdunun çatısı uçmuş. Ortun çatı kiremitlerini uçurmuş mahallelerde bazı elektrik kesintileri var. İzmir'de fırtına ve yağmur. Büyük fotoğraflar da var. Baya çarpıcı. Kurtarıcı ile beraber büyük bir cipinde mahsur kaldı sürücüsüyle beraber. Yol kenarındaki çukura girdi. Marmaris'te dev dalgaların sahili dövdü. Kuşadası'nda da denizin çamura bulandı. Edirne'ye de bu arada sel uyarısı yapıldığı haberler var. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu da aynı, aynı şekilde kar ve soğuk havaların etkisi altındaymış. Aşırı soğuk ve kar yarışı özellikle Doğu Anadolu'da etkisini gösteriyormuş. Erzurum'da kapalı yolların tespiti için helikopterler kullanılıyormuş. E, Bingöl'de bir hasta uzun uğraşlar sonucunda hastaneye kaldırılmış. En düşük hava sıcaklığı Eksi 22 derece ile ağrıda ölçülmüş ardından da Ardahan 21, Kars 20, Erzurum 14, Erzincan 7, Hıdır'da 5 derece ölçülmüş. Tabii bunların hepsi sıfırın altında. Kar kalınlıkları da Arda 32 diye başlıyor. Ve e, Palandöken de 107 olarak da ölçülmüş. Evet. Birçok köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyormuş. Bununla alakalı haberler de var internette. Dünyanın çeşitli taraflarından da fırtına... E sel haberleri de var Florida'da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sert fırtınalar ve iki de doğrulanmış tornado ona nasıl çeviriyoruz tornado'yu bilmiyorum. hortum hortum mu Hortum değil mi Kaılga'da diyorlar tam adını bilemiyorum takım ya e, iki ölü 4 yaralı var Maneti ülkesinde şeyinde ilçesinde ve e, iki, iki kişi ölmüş hastanede de insanlar var. Buradan e, bundan canlı çıkma e, çıkan insanlar olmasına şaşırıyorum demiş Mehmeti e, Şerifi. Bir e, Associated Press'in bildirdiği bir e, basın toplantısında 200 kilometreye yakın saatte rüzgarlar esiyor. Şu değil mi? Altyazı geçim bir hortum fotoğrafı gösterir Mantalya'daki. Hmm. Hortum nedeniyle bazı evlerin camları patlamış. Ama buna tornado mu deniyor işte bilmiyorum. İngilizcesini bilmiyorum yani. Twister dedikleri o ama hmm. burada twister kelimesi de kullanılıyor mu diye bakıyorum. E, öğrenmemiz lazım böyle şeyleri. Evet. Yani alışkın olmadığımız meteorolojik olaylarla da oldukça sık karşılaşmaya başladık. Evet. Soğu'da Amerika Birleşikliği, Kuzey Amerika'dan devam edecek olursak son çeyrek yüzyılda görülmüş en berbat sel haberleri de geliyor. Bu da 43 ilçeyi vurmuş ve büyük şeyler var. Bu fırtınalarda bu şekilde devam ederken bir de şiddet ve çatışma olayları hem ülke içi hem ülkeler arasında çok yoğun haberler geliyor. Şimdi onlara da hemen girelim. Yalnız ekmek fiyatlarının da yüksel zamlandığını da belirtelim. Öncelikle çok önemli bir haber bu. Yüzde otuz lük bir artış gelmiş ekmek fiyatlarına. Ve bunun da şey olduğu belirtiliyor. Yani şeylerle ilgisi var mı bunun Ayrıca konuşmamız gerekecek tabii. Zam gelmiş ekmeği. Y zam gelmiş ekmeği de e, Bu ekmeğe gelen zamın Haberini yapan TRT Haber'in e, Sosyal medyadaki Kullandığı cümleler aslında Daha fazla gündemde Evet zam olmadı diyor Değil mi? TRT'nin kurumsal Twitter hesabından adılan bir tweet Sosyal medyayı kırdı geçirdi Deniliyor işte binlerce kişinin aynı anda TRT Haberi taklit ederek attığı o tweetler diye de çeşitli örneklerden bahsetmiş. Ama o tweet neydi? Ondan da bir hatırl, Onu bir söyleyelim ilk önce. Ekmeğe zam yapılmadı ancak fiyatlar arttı deniliyor. Bunun hiçbir anlamı yok tabii. İki, yani 250 gram ekmeği %33 zamla 1 liraya çıkmış değil mi şimdi bu ne demek olan biraz bahsedelim Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı ekmek fiyatlarına ilişkin gerek İstanbul'da gerek Ankara'da uygulanan fiyatın yeni bir zam anlamına gelmediğini söylemiş neden böyle bir şey olduğunu söylemiş zam değilmiş fiyat artışı Ankara'da 2 yıl önce fiyat 1 lira olarak belirlenmişti. Ancak rekabet nedeniyle 75 kuruştan satılıyordu. Fiyatları maliyeti arttı. Rekabet yapan insanların artık dayanacak gücü kalmadı. Normal tarifeye dönmeye başladılar demiş. Zaten önce de indirim yapmışlar ve şimdi geri dönmüşler. Nankör insanlar da ekmek yiyen nankör insanlar da işte bunu anlamıyorlar. Ve TRT'nin yaptığı haberle dalga geçiyorlarmış. Bu benim yorum tabii ki. Ama dışarıda yayından da kaldırmış, silmiş mesajı da. Silmiş mi? Evet, evet silmiş. Ben takip etmedim. Silmiş demiş. Fırınların dayanacak gücü kalmadı demiş. Ne zaman zaten fırınların dayanacak gücü kaldı ki? İlk başlarda hep serzeniş buradan geliyor. Hükümetin sözlerini geçiremediği bir kurumlardan bir tanesi fırınlar değil mi? Yani buradan fırıncılara karşı kötü niyetli bir şey olduğunu söylemiyorum ama iki sene önceki simit fiyatlarından hatırlarsınız nasıl bir kavga dövüştük koptuğunu. Olmayacak denilmesine rağmen yapılan zamları. Şimdi de benzer bir durum var galiba. Şimdi zaten ortada zam yapmamışlar. Geçmişte yapılan zam mı? şimdi yürürlüğe getirmişler gibi bir durum söz konusu. Ya da bilmiyorum. Tamamen karmakarışık bir durum. Sonuç olarak Yalnız ekmeğe zam, zam gelmiş. Bu zam gelmiş tabii ve bu oldukça da önemli bir şey. Ve Ankara'da son... 1 lira, İstanbul'da 1.25 olmuş. İstanbul'da 250 gramlık ekmek %25 artışla 1 liradan 1 lira 25 kuruşa yükselmiş. Ankara'da 75 kuruştan satılan 250 gramlık ekmek %33 zamla 1 lira olmuş. Zam yok denilen şey de bu. Evet. Bunun fevkalade Önemli olduğunu söyleyelim. Türkiye yeni yıla zamlarla da girmiş oluyor aslında. Ve ekmekte zamlanan temel gıda maddelerinden biri oluyor. Bu son derece e, sosyal sonuçları açısından düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü biliyorsunuz gıda fiyatlarının artmasıyla mesela Orta Doğu'da özellikle de Arap ülkelerinde Arap baharı gibi çok e, vahim sonuçları da olmuştu daha doğrusu. Bastırılması çok vahimdi. Onlara tekrar bakma fırsatı olabilir. Şimdi çatışma haberlerine geçecek olursak. Bir son dakika haberi var. Cizre'den çok Şırnak'ın İdil ilçesinde pardon. Üç polisin şehit olduğu dört polisin yaralandığı haberi var. Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK tarafından. Dün gece gece yarısına doğru 23-30 sıralarında yola döşedikleri patlayıcıyı polis zırhlı aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirmişler. Hürriyet'in internet sitesinden bu haber. Ciddetli patlamada da 7 polisin yaralandığı belirtiliyor. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan alınan polislerden 3'ü ölmüş, şehit olmuş. 4 polisin tedavisine devam edilirken... İdil'de de PKK'lılarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sabaha kadar sürmüş. E, aynı anda da eş zamanlı olarak ilçe jandarma komutanlığına da roket atarlı ve uzunlandırı silahlarla saldırı düzenlenmiş. <gülüyor> Takviye olarak gelen polis zırhlı araçlarına da roketli saldırılarda bulunmuş güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma var. Cizre ilçesinden çok sayıda zırhlı araç ve güvenlik görevlisi de takviye olarak İdil'e gelmiş bu sıcak gelişme olarak duyuruluyor ee, yeni son dakika haberleri olarak gidilirse duyurmaya çalışırız çatışma haberleri de devam ediyor dün saat 17 sıralarında T24'ün internet sitesine düşen bir haber geldi ee, sokağa çıkma yasağının 14 Aralık'tan geçtiğimiz senenin 14 Aralık tarihinden bu yana devam ettiği Cizre'den gelen kötü bir haber bu Şırnak sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cizre ilçesinde çatışmalar sırasında yer alan 3 çocuktan bir hayatını kaybetmiş. 2 çocuğun tedavisi sürüy sürüyormuş. HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarı Yıldız olaya havan topu mermisi, havan mermisi ya da bombanın nedir olduğunu söylemiş. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre 14 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'nin Cudi ve Sur mahallelerinde çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyormuş. Evet, sur, dün şurada bir askerin şehit olduğu haberi de vardı tabii bununla beraber. Dün e, sabah saatlerinde 14.30'da daha doğrusu Kale Mahallesi'nde Şeyh Seyda Camii bahçesinde oynayan, bahçede bahçenin e, caminin bahçesinde oynayan üç çocuğa şarapnel parçaları isabet etmiş. Hastaneye kaldırılanlardan e, durumu ağır olan bir bir çocuk ölmüş. iki çocuğun tedavisi devam ediyormuş. Evet. Deniliyor ki olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı Sarı Yıldız diyor bunu Söz konusu mahallede hendek ve barikat olmadığı gibi Çatışmanın yaşandığı bir mahallede değil Hastaneden aldığımız bilgi yere göre çocuklar, Hayrettin Çocuklardan Hayrettin Şınık hayatını kaybetti evet. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarı Yıldız'ın açıklaması bu bir başka haberde işte Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve saldırılar devam ediyor. 47. güne, dün girmişti bugün 48. güne olmuyorsam. Ve Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre dün sabah saatlerindeki yoğun çatışmalar sırasında kanas denilen keskin nişancıların kullandığı bir tüfek oluyor galiba değil mi? Keskin nişancı tüfeği evet Rusya bu mu? Ee, ...bu onunla açılan ateşte ağır yaralanan uzman çavuş... ...tedaviye alındı asker hastanesinde yaşamını yitirmiş... ...şehit olmuş... ...surda çatışmalar yer yer devam ediyor... ...şehit olan askerin adı verilmemiş... ...yani ben göremedim en azından... Ee, ...silah ve patlama sesleri de duyuluyor... ...devam ediyor çatışmalar... ...Türkiye'deki durum böyle... Onun dışında bölgeden de çok kuvvetli, büyük çatışma ve ölüm, dehşet, şiddet haberleri geliyor. Şimdi de çocuk ölümlerinin yanı sıra ona geçeceğim ama bir de bambaşka bir çatışmasız bir çocuk ölümü haberi var. Ona da değinmek istedim. Bir küçük kız çocuğu. 13 yaşında hayatına son vermiş. Bursa'da babası öğretim üyesi, annesi doktor olan 13 yaşındaki Ayşe Berin Yılmazlar evinin banyosunda kendisini bornoz kemeriyle asmış. 13 yaşında bir intihar. Dün yani bir gün önce açıklanan T.O.G. sınavında istediği puanı alamadığı için olduğu belirtiliyor. Bunalıma girdi öne sürülmüş Ortaokul 8. sınıf öğrencisi. Evet. Böyle bir felaket haberi de var. Biraz önceki surdaki haberden, daha doğrusu surda yaşanan çatışmadan bahsettiğiniz askerin ismi de Jandarma uzman çavuş Uğur Şahin'di. Hı. Hayatını kaybeden asker. Evet, ben onu gömü bulamamıştım. Teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Şimdi çocuk ölümleri derken olağanüstü e, boyutta bir haber daha var. Işid militanlarının Dere Zor kentine düzenledikleri saldırının ardından 300 kişinin öldürüldüğü haberi var. Ve 400 sivili de kaçırmış durumdalar. Londra merkezde Suriye İnsan Hakları gözlem evinin kaçırılan sivillerin bu 400 sivilin kentin kuzey batısında kuzeybatısında Dere zor Zor kentinde ele geçirildiklerini duyurmuş e, bu, bu saldırıda sadece 135 kişinin öldürüldüğü bunların 85'inin sivil 50'sinin de hükümet yanlısı savaşçılar olduğu haberi var çeşitli kaynaklardan e, az farklılıklarla aynı şeyler devam ediyor e, bu haberleri görmek mümkün ee, Suriye medyası ölü sayısının 300 civarında olduğunu duyurmuş ve cumartesi sana. günü oluyor Efendim? sana devlet, sana, devlet evet. kanalı devlet kanalı cumartesi günü oluyor militanlar kurbanların bazılarını çarmıha gererek bazılarının da kafasını keserek öldürdüklerini söylemişler önce intihar saldırılarıyla bombalı sonradan da kara harekatıyla e, girmişler Suriye ordusu da hava operasyonu ve topçu saldırısıyla karşılık verdi deniyor. Eee Guardian'dan da Kerim Şahin ve Ajans France Press destekli haberinde doğrulanıyor bu haber. Dün Zor'a yapılan saldırı aynı şeyleri söylemişler yani. Sivillerin çoğunun da öldürülen sivillerin çoğunun da kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu da Haberi var Bir katliam olarak Nitelendirmiş sana e, Devlet şansı bunun Ve e, Yani bu doğrulanırsa e, Tek bir saldırıda IŞİD saldırısında e, e, Verilen en büyük Kayıplardan biri Olduğu söyleniyor Cihadiler daha önce de katliam haberleri yaptılar ama bu şeye de cevap olarak diye yorumlamış bir de yorum konmuş Guardian'daki haberde, Deir zordaki haberde grubun son zamanlarda bazı yerleri kaybetmesiyle elde ettiği başarısız imajını silmek için yapıldığı diyor. O var bir de işte Halep'in kuzeyinde işidin bulunduğu bölgelere esas ve şeylerinin müttefiklerinin yaptığı Büyük bir e, operasyondan bahsediliyor. Yakın zamanda başlamış. Evet olur. da cevaben yapılabilir. Evet, olabilir öyle deniyor. Ramadi'de e, Irak'ta e, bir ordunun başlattığı bir şeyde Ramadi'yi kaybettiler. Elden bırakmak bıraktılar. Bir de Sincar şehri, Ezidilerin ata e, toprakları olan şehri de orada e, peşmergelerin saldırısı sonucunda neden bırakmak zorunda kaldılar? Kuzey Suriye'de de kendi e, Ali ilan ettikleri Raqqa'nın başkenti diye şey yapıyor. E, orada da e, Amerika'nın desteklediği ve Kürt milislerin PYD'nin değil mi? E, saldırıları sonunda da şimdi yaklaşık 50 kilometreye şehre yaklaşmış olan e, Kürt e, milisler de var. Dolayısıyla. Bir diğer taraftan da havadan Rus uçakları da bombardımana devam ediyor. En son Cumartesi günü gelen habere göre e, Suriye'nin Halep kentinde Rus savaş uçakları e, pazar yeri ve sağlık Merkezi'ne düzenlediği iki hava saldırısında 7 kişiyi öldürmüş 20 kişiyi de yaralamış. E, muhaliflerin kontrolündeki Sukeri mahallesindeki pazar yeri ve sağlık merkezi hedef alınmış. Bir evet. diğer taraftan da işte bu hava saldırıları devam ediyor. Evet. fotoğraflarda var. Hayalete dönmüş insanlar. Bir, yani şehirler hakikaten e, yani şehirlerde hayalet. Yok yok şehirlerden bahsediyoruz. E, i̇nsanların da bütün ruhları çekilmiş hayalet gibi dediğin gibi. E, şeyde e, daha önceki büyük katliamları da saymış Guardian gazetesi kısaca ona da değinmek zorundayız galiba. 2014'te zorda gene Sünni Şahitat. E, çok kötü bir katliamdı. hayat. Katliamıydı. Orada yaklaşık 200 kişiyi öldürmüşler. Evet, kafalarını kestiler. 200 evet. kişinin törensel bir şekilde kafalarını kestiler ki yani bu işi bilmeyen insanları yaptırdılar bir de. Canlı canlı evet. insanları falan, evet. Değil mi? evet Ağustos bir de 2014 Ağustos'unda da TAPKA askeri üssüne basıp orada da Suriyeli askerleri Suriyeli askerleri ele geçirdiler ilk önce esir aldılar sonra çıplak bir şekilde çölde yürüttükten sonra yere dizip teker teker üzerlerinden silahlarla geçtiler ama tapkada önemli şeylerinden bir tanesi şuydu yoğun miktarda Suriye'nin savaş uçakları ele geçirildi ardından Rusya'dan tekrardan uçak takviyesi yapıldı ama İshid'in yaptığı büyük saldırılardan bir tanesiydi de TAPK'a evet bu şeylere de değinmiş oh. Humus'ta daha önce gene 2014 Ağustos'unda 200 sivili kaçırmıştı. Kaçırmalara da değinmiş bir bilanço tutmuş. Böyle bilançoları okumak da insanın ruhunu kurutuyor ama evet şey yapmak gerekiyor Humus maalesef. şu anda tamamen devlet denetiminde, Esad denetiminde. 220 Asuri Hristiyan Aziz evet. mi oluyor? Buna? Yok. Değil. Hristiyan. Ayrı, hı hı. Hristiyan. Onları da Gene kaçırmıştı. Onlardan haber alınamadı ya da ben takip edemedim açıkçası. Ne yaptınlar? Ne da olduğunu bir bakmak bu lazım. Bu haberde de baktım ben ve göremedim. Böyle bir şey devam ediyor dünyada. Bu, bu katliam devrizör katliamından sonra Burkina Faso'da bir katliam var. Afrika ülkesi. 18 ayrı ülkeye mensup tabası olan 27 kişi en az öldürülmüş ve otelde Burkina Faso'nun e, başkentinde. başkentinde El Kaide'ye bağlı insanlar tarafından Ouagadoudou Ouagadoudou pardon. Evet. Orada da bunlar da El Murabitun şeyine bağlıymış. Grubuna bağlıymış Mali'de. Magribel El Kaide'ye -Kaide bağlı. Evet. Böyle Kasım'da da 20 kişinin öldüğü aralarında 14 kişinin de yabancı uyruklu olduğu 20 kişinin öldüğü bir başka saldırıydı. Mali'de Kinin ardından bu ilk defa Uaga Dugu'da bir saldırı oluyormuş. Bunu da şey yapıyorlar belirtelim. 3 cihadi biri Arap, 2 siyah Afrikalı da öldürülmüş Splendid Oteli'nde ...Cappuccino Cafe'de... ...Gadugu'da. Ee, geçtiğimiz sene Kasım ayında gerçekleşen... ...bir otel saldırısı vardı hatırlarsınız. Ee, gene... ...neredeydi? Sudan'da mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum. O, o saldırıya da gene aynı örgüt üstlenmişti. Evet. Yemen'de de... ...Aden Emniyet Müdürü Şelal Şahi Hadi'nin... ...evine düzenlenen bombalı saldırıda... ...kendisi... ...hayatını kaybetmemiş. Malide, pardon... Efendim? Mali'deydi, Mali'de evet. söylediğiniz otel ee, Şelal Şai Hadi'nin evine düzenlenmiş Müthiş bir bombalı saldırı 11 kişi ölmüş fakat Aden Emniyet Müdürlüğü'nün Ölüp ölmediği belirtilmiyor Bomba yüklü bir araçla Kamyonla galiba 2 koruma görevlisi ve 9 sivil ölmüş Hadi ise ha, evet Yara almadan kurtulmuş Saldırının sorumluluğunu hiç kimse üstlenmemiş henüz ama resmi vakamlardan da açıklama yapılmadığı için kimin yaptığı bilinmiyor. Ensarullah hareketi Husilerle Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi yanlısı güçler arasında. Kaç aydır devam ediyor bu? Yani bir yıla yaklaşıyor galiba değil mi? Evet ama işte işin içine Suudi Arabistan Çatışmalar... girdiği için bir yıla yaklaşıyor. Evet, hayır onu sadece Suudi Arabistan'ın müdahalesinden sonra bir yıla yakın bir durum var galiba. İyi, i̇yi bilmiyorum ama hatırlamıyorum yani. 11 ay. Evet. 11 aydır devam ettiği söyleniyor çalışmalarda. Evet. İngiliz ve Amerikan uçakları da askeri yetkilileri de destek veriyormuş Suudi Arabistan hava saldırılarına. Yeni çıkan haberlerde bunu söylüyor. Evet, Su Suudilerin Yemen, Yemen bombardımanında da bir gazeteci ölmüş. Zaten sayısız miktarda gazeteci... E ölüyor bu savaşlarda ve kaçırılıyor filan e, İngiltere Savunma Bakanlığından bir açıklama yapılmış eğitim ve danışmanlık sağlamak üzere komuta merkezinde olduklarını söylemiş Suudi Arabistan'ın komuta merkezinde hava saldırılarını düzenlediği ve denilmiş ki uluslararası insani hukuka uyum sağlamak için en doğru hedeflemede yardımcı oluyoruz belki günü sözü de olabilir evet, hakikaten insan e, yardım diyorlar yani olmadığı takdirde okullar uçakla okullar, hastaneler, pazar yerleri bombalanıyor onlarda bunun bombalanmamasını sadece bombalanması gereken yerlerin bombalanmasını sağlıyorlarmış. Reuters Press'in haberine göre de radikalden alıyoruz bu son olarak bunu vereceğim. Ee, Yemen'deki bombalı ölüm haberleri e, Bahir Hamid foto muhabiri Sana'nın başkent Sana'nın güneyindeki Jaref'te meydana gelmiş serbest gazeteci Mocalli Yemenli Almigdad Mocalli de ...hava saldırısında yaşananları... ...görüntülemeye çalışırken... ...öldü... ...ben demin yanlış söyledim... ...düzeltiyorum Bahir Hamid açıklama yapmış... ...foto muhabiri... ...gözünün önünde Yemenli... ...Elmiktat El Mocelli'nin... ...görüntüleme sırasında... ...öldüğü belirtilmiş... ...Amerikanın sesi için muhabirlik yapıyormuş... ...kendisi... ...ve bu arada gene radikalden bir haber. UNICEF'in açıklaması Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonunun 10 milyon çocuk savaştan etkileniyormuş Yemen'de. 10 milyon çocuktan bahsediyoruz. Söyleyeceğim şey. haber de gelmiş. Eee zam mı geri mi almış? Yok. Mi? Geçtiğimiz sene bahsediyorduk ya eşit aile geleceğinden. %1'in zenginliği ile %99'un zenginliği olmuş. Hadi. Gerçekleşmiş. Evet, o açıklamış. Artık dünya üzerindeki insanların yüzde birinin serveti diğer yüzde doksan servetine eşit halde. Hepimiz artık bu durumu kutlayabiliriz. Kutlu olsun. Açık Gazete That this heart of mine Embraces all day through In this small cafe The park across the way The children's carousel The chestnut trees The wishing well I'll be seeing Every lovely summer's day Everything I The chestnut tree The wishing Zardy ve Iggy, Iggy Pop birlikte söylüyorlardı I'll Be Seeing You Jazz at Saint Germain adlı albümden çaldık. François Zardy ya da François Madeleine Ardi e, dün 17 Ocak 1944'te doğmuştu. Fransız şarkıcı oyuncu ve e, aynı zamanda da başka eğlenceli şeyler yapıyor. Astrolog ve müzikte olduğu kadar stil, moda dünyasında da oldukça ikonik bir şeye sahip. Onun doğum gününe de ona da bir günaydın dedik. İgipop'la beraber söyledikleri Albi be Sing You adlı şarkıyla devam etti programımız. Ya artık dünya üzerindeki en zengin %60, %62 değil 62 kişi Forbes'un listesine giren 2010 yılından bu yana en zengin 62 kişi olarak belirlenen insanlar dünyadaki en fakir 3,5 milyar kişiden daha fazla paraya sahipmiş. Sadece 62 kişi. Sadece 62. adlarını sayabiliriz evet. 3,5 milyar kişiyi sağınıza koyun 62 kişiyi solunuza koyun bu 62 kişinin parası 3,5 milyar kişiden daha fazla. Ve biraz daha bu sayıyı birkaç yüze çıkarttığımız zaman da Zaten dünyanın tamamının servetine sahip kişilerden bahsediyor olacağız. Yani bu hakikaten muazzam bir miktar. Ve Oxfam zaten hesap yapmıştı. Yardım Uluslararası Yardım Kuruluşu yoksullukla da mücadele eden bir kuruluş. Yüzde birin geçen sene bu vakitler söylemişti tamamını sahip olacağını. Forbes'un internet sitesinde bu fotoğraflar var. Kimler olduğuna dair bu kişilerin. Hepsi de gülüyor. 62 kişinin fotoğraflarına teker teker 10 dakikanızı ayırarak bakabilirsiniz. Ama 3,5 milyara biraz bakabilmeniz zor tabii ki. Ee, ama dünya üzerindeki en fakir insanları getirin aklınıza. 3,5 milyar kişi. Bir yığın halinde onları da görebilirsiniz. Hayal gücünüzü biraz kullanarak. Evet. Ya da biraz sokağa çıkıp bakarak. Türkiye'deki durumda peki iç açıcı değilmiş çünkü. Yani yani 2010'da Şimdi 5 sene önce 6 sene önce Diyelim 388 kişi Aynı Servete sahipmiş Şimdi sayıları giderek azalıyor 388'den 62'ye inmiş Yakında 1 olur mu? 1 bir kişi bir kişi Dünyanın geri kalanından daha fazla Servete sahip Görürüz değil mi o günlerde? yani çok da şaşırtıcı olmaz yani bir şey ekonomi yani bütün herkesin refahı ve iyiliği için çalışacak bir ekonomi yerine gelecek kuşaklara ve gezegen için aslında yüzde bir için bir ekonomi yaratmış durumdayız diyor Oxford. bu dünya tarihinin gelmiş insanlık tarihinin en büyük gelir dağılımı adaletsizliği Eşitsizliği. En büyük adaletsizlik rakamları oluyor. Bildiğimiz kadarıyla. Yani e, 2000'den 2009'a e, %1'in durumu giderek e, düşüyor ve düşmüş önce 2000'den 2009'a. 2009'dan bu yana da sürekli yükseliyormuş. Evet. Bizde boşu boşuna üzülük bu senenin başında. Dünyanın en zenginlerinin serveti son sert küresel satış dalgası ile 305 milyar dolar eridi diye. Zaten öyle bir para da yokmuş. Sadece değerler düşmüş. Evet. Bunun değiştirilmesi için de e, topluca bir seferberlik ilanı için hükümetlere e, şey yapılmış. Hükümetlere şey yapılmış. Hani bu %1'in kontrolü altındaki hükümetlerden bahsediyor. Evet. Tamam, harekete geçsinler tabii. Biz de arkasındayız. Yürün hükümetler hadi. Yani işçilere yaşanan bir bir ücret verilmesi ve yöneticilerde de çok yüksek para alan yöneticilerin <gülüyor> şirket çalışanlarıyla muazzam farkının giderilmesini istemişler. Aynı zamanda kadın erkek farkı. Sonra işte bilmem doğum gibi diğer şeylerde yapılan ödemelerinde Kadınların bir kere miras hakkının tanınmamasından filan da kaynaklanan bir şey var. Aynı zamanda ilaç paralarının düşürülmesi, lobby, lobbying'i değiştirmesi artık ve tüketimin bir şekilde dizginlenmesini istemişler. Böyle bir hayal kuruyorlar. Anladın İnanmamak kadınlar. lazım demek ki. Yani şey haberlerde çıkan zenginler e, milyar dolarlarını kaybediyor. Dünyanın en zenginleri milyarlarca dolar kaybettiği. 2015 en zenginlerin kayıp yılı oldu falan gibi haberleri. Geçtiğimiz senenin başında gene bu tarihlerde Ocak ayının bu tarihlerinde böyle bir olayın yaklaşabileceğinden bahsediyordu Oxfam. Yani fiyatın eşitlenip daha doğrusu bu aradaki oranın eşitlenip dünya üzerindeki %1'in %99'dan daha fazla bir servete eline geçireceğinin uyarısını yapıyordu geçtiğimiz senenin başında. Bu senenin başında gelen haberler 2015 yılı en zenginlerin kayıp yılı oldu vesaire diyor ama... Oxfam'ın dedi değerlendirmeyi doğru çıkaracak bir nitelikteki açıklama geldi. Yine Oxfam'dan bu sefer dedikleri doğru. Yüzde bir yüzde doksan dokuz savaşı mı dursun. Sokaklarda cephelerde ya da insanlık savaşının bir diğer cephesini sokaklarda hayatta kalmakla e, yapa dursun. Malı götürüyorlarmış. Ayıplı söylemesi. Be, bu arada Dünya Ekonomik Forumunu biliyorsun Davos'ta her sene toplanıyorlar. G evet. Gidilmeyen Türkiye Türk gidiliyor muydu? Katılacakmış. C, c, insanlar katılıyor. Başbakan Davutoğlu da katılacakmış. Evet orada ne konuşuluyor? Dünya ekonomisinin çok zor durumda olduğu meselesi. En büyük tehditler sıralamasını sürekli olarak yapıyorlar. Biliyorsun bu senede bir kriz olması ihtimalinden bahseden uluslararası iktisat analizcilerinin sayısında da hiçbir azalma olmadığı gibi artış da oldu. Ve şimdi tarihte ilk defa olarak Dünya Ekonomik Forumu'nun World Economic Forum deniyor W.E.F. Ee, bunun e, küresel riskler, ekonominin önündeki küresel riskler üzerine günün ilk, haftanın ilk sorusunu soruyorum arkadaşlar. En büyük tehdit dünya ekonomisi üzerine hangisiymiş? %99. Dünya üzerindeki en büyük tehdit %99. Hayır, hiç alakası yok. %99'un elindeki %49'luk %49 servet değil mi? Dünya ekonomisini mahvetmesi en çok beklenen unsur ne? Kuzey Kore Küresel ısınma öyle mi? İklim değişikliği bilemedin ilk Bunun defa oluyor evet bence inanmayalım ben artık inancımı kaybettim bunu ilk defa söylüyorlar yani çok ilginç bir şey bir basın konferansı basın toplantısı yapılmış geçen perşembe günü ve e, iklim e, şunları söylemişler. Birincisi su krizleri. ikincisi yiyecek sıkıntısı, kıtlığı. Üçüncüsü e, daralan ekonomik büyüme. Dördüncüsü toplumsal bağların çöküşü. Toplumsal dokunun çözülmesi. Ve beşincisi güvenlik riskleri. Fakat bütün bunların hepsi esası itibariyle iklim değişikliği bütün bunlar, bütün bu beş riski de orta, e, artıran bir unsur olarak çimentosu oluyor demişler ve hepsi birbirine bağlı demişler. İyi mi? Çok ilginç aslında bu. İlk defa kabul ediliyor böyle bir şey ve e, bu çevreyle ilgili, e, iklimle ilgili şeylere e, tekrar bakacağız ama iki tane iyi haber vereyim. Bu çok önemli. Ee, bir tanesi delta beşlisi diye adlandırılan tarihi davaya katıldılar hepsi de böyle e, sıradan insan tipleri sokaktaki davada şeyleri kabul edilmiş ee, jüri kabul etmiş Hap hapse girmeyecek yani trenin önüne rayların önüne bir tripod koyup üç, üç ayaklı bir şey koyup üç, üç metre yüksekliğinde ve işte bu işareti dikkate alın diye, tren işareti budur deyip treni bir buçuk kilometre uzunluğundaki dev bir petrol taşımak trenini, Katar'ını durdurdular. Bunun karşılığında zarar ziyandan e, şey, mücbir sebep dediler. Yani daha büyük bir zararı önlemek için biz bunu yapıyoruz. Gezegeni yakıp bitirecekti. Onun için bu birazcık zarar vermiş olabiliriz dediler. Kabul edildi. Necessi, necessity defense deniyor. İlk defa tarihinde Amerika. Birleşik Devletleri hukuk tarihinde böyle bir şey oluyormuş. Ve e, hatta jüri üyeleriyle de gayet güzel, duygusal bir konuşma oldu. E, ve jüri üyeleri şey demişler e, çok şey öğrendik sizden demişler. E, ve e, harekete hoş geldiniz demiş. Hareketimize hoş geldiniz demiş. Sıradan insanlardan seçiliyor ya evet. jüri üyeleri. Böyle bir önemli şey olmuş. Bir ikinci çok pozitif bir haber daha var. Roşa Montana yani yıllardır bir Kanada şirketi onu şey yapmak istiyordu. Gabriel Resources diye bir şirket 15 yıldır 300 ton altın çıkartmak için uğraşıyordu. Biz de açık radyon çeşitli programlarında Roşa Montana aktivistleriyle de konuşma fırsatımız da olmuştu. Nihayet hükümet karar değiştirmiş ve bloke etmiş. Orayı da tarihi alan ilan, koruma alan ilan etmiş. Yani şirkete güle güle diyorlar. Her türlü e, madencilik faaliyeti sona ermiştir diyor. tarihi olağanüstü bir yerde. Halbuki e, bu güzel yeri ta Roma e, devrinden kalma Transilvanya'nın tarihi e, bölgesi Batı Transilvanya'nın dört dağ kesip biçeceklerdi. Ayrıca binlerce ton siyanür kullanılacaktı. Toprağın ne hale geleceğini de düşünebilirsiniz. Ve Roma devrinden kalma bir takım taş ocaklarının da yıkımına da yol açacakmış. Hepsi önlenmiş oldu. Ve Ajans France Press'in haberine göre, geldiğinden okuyoruz, hükümet burayı tarihi Al, koruma alanı ilan etmiş. Nasıl? İyi, İyi bir evet. haber. Julian Assange de e, Londra'da İsveçli e, İsveçli e, Slavcılar gelip e, Londra'da, Ekvador elçiliğinde ifadesini alacaklarmış. Bir de bu var. Bunları da e, söyleyelim. En önemli birkaç konuya da birazdan geçeceğiz şimdi Ali Bey'le de başlı Halk Partisinin şeyi de kongresi yapıldı ve ifade özgürlüğü adına da bildiri akademisyen ve araştırmacıları bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız bildirisini Cumhuriyet Gazetesinde Cumartesi TESİ günü ...tekrar yayınladı... ...ama Cadı avı da başlatılmıştı... ...akademisyenlere linç ve faşizmin... ...ayak sesleri diye barış istedikleri için... ...evlerinden toplanıp... ...gözaltına alan akademisyenler vardı... ...işten atmalar... ...tehditler... bazıların evleri basıldı... bazıların oda kapılarının işaretlendiği... Evet. ...kapılarına çarpa, çarpa kron var üniversitesindeki odasından gözaltına alınanlar var ama bu arada imzacı sayısının da 2000'e e, 2000'e ulaştığı hatta açtığı da söyleniyordu birkaç e, bazı akademisyenler bildirdeki imzalarını geri çekmişler ben bir tanesini biliyorum buna karşılık da gazetecilerin destekleyen bildirisi de 500'e çıkmış durumda sayısında bir yaneti yayınladı akademisyenlere, edebiyatçılardan ve gazetecilerden destek geldi. Ve e, çok önemli birkaç e, Türkiye'nin önde gelen ve Türkiye'de yazan gazetecilerin, yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan değil, mesela Lioğuzlar, Lachendek gibi e, Avrupa e, Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamentosu Komisyonu eş başkanı olan da Yovoslavl Gendayikinde yazdığı yazılarla bu mesele enine boyuna ele alındı. Avrupa Konseyi çok ciddi uyarılarda bulundu ve e, demokrasi krizinin yeni bir aşamasına girildiği de belirtiliyor. Davutoğlu da akademisyenlere başbakan im, bildirden imzanızı bir daha bakın okuyun anlayın ne vahim olduğunu sözlerinize hep e, imzanızı çekmezseniz sözlerinize hep şüpheyle bakılacak dediği de var. E, bunlara el Aydınlardan dört maddelik yeni bir bildiri geldi. Erdoğan rejimi Kürtleri öldüremez. PKK kör terörle sivillere zarar veremez. Hendekler ve barikatlar bugünkü kargaşanın sebebi değildir dediler. E, faşizmin yükselişi üzerine ve buna karşı direniş üzerine de ilginç yazılar var. Bildiriye imza atan profesörler ve ya da onların e, akademisyenlerin babaları, emekli ol generallerin açıklamaları var. E, ve Chomsky'nin başını, başının aralarında bulunduğu e, dünyadaki önde gelen akademik kişilerin de, e, tepkileri var. Ve Beyaz Show'da da Ayşe Öğretmen yalnız değildir protestosu üzerine. Programın kısa kesilip ...hemen bir BTR denilen... ...bir şeyle kapatılması gibi olaylar var. Evet işte Radikal Hürriyet gibi... ...internet sitelerinden takip ederseniz bu durumu... ...pek fazla e, haberdar olamayan bilirsiniz. Katiyen. Ancak İdo'nun... ...İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun... ...Beyaz Şova verdiği destek arasındaki... ...verilen satır arasındaki bilgiden... E, ...haberdar olabilirsiniz. Bilgi sayesinde haberdar olabilirsiniz bu gelişmeden. Aydınlar Dan bu, Suça ...dilekçesi de vardı. Hepimiz Ayşe... ...öğretmeniz diye ve e, dünya akademisyenleri de Türkiye hükümeti ateşle oynuyor demişlerdi. Noam Chomsky, Mikhail Lüvi ve Fred Mosley'in de aralarında bulunduğu Bertel Olman, Mikhail Lebovitz gibi isimlerin de bulunduğu e, 67 akademisyenin Barış İçin Akademisyenler inisiyatifine destek bildirisi yayınlandığını söyleyelim. Çok sayıda e, hukukçunun gazetecinin Önemli yazıları yer aldı. Bir şey yapmaya çalışacağız. Derleme yapıp sizinle onları paylaşmaya da daha sonra çalışacağız. Bu arada da son bir haber daha vereyim. Altı göçmenin cesedi gene Sihsam kıyılarına vurmuş durumda. O da sonu bilmiyor. Sonu gelmek bilmiyor. Daha doğrusu durum bu minvalde devam ediyor. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın Ömer Bey, günaydın Can Herkese merhaba, iyi yayınlar Merhaba Ali Bey, günaydın Evet, gayet karanlık hem iç içeride hem de dışarıda Gene gayet karanlık bir haftaya girdik ama konuşmaya ve bunları analiz etmeye devam edeceğiz. Başka da çaremiz yok herhalde. Bu arada Oxfam'ın son araştırması da elimize geçti. Oxfam kuruluşu Credit Suisse'den aldığı verilerle bu hafta başlayacak Davos'ta da en büyük ekonomiye en büyük tehlikenin e, küresel iklim değişikliği olduğunu düşünüyorlarmış, en büyük riskin. Ama kredisisten Oxford'ta demiş ki en zengin yeryüzündeki en zengin 62 kişi yüzde bir bile değil diğer yüzde 99'un toplam servetine eşit bu böyle gidemez demiş. Yani 62 kişinin serveti 3,5 milyar insanın toplam servetinden daha fazlaymış demiş. Evet. Evet. Yani işte eee Davos'ta mı? Festivale. Oxfam Davos'u mu hazırlamış bu doktorlar? Evet, hayır. Oxfam Davos'ta da Davos'ta da bulunuyor. Her yani sene Ocak cüm... ayında yapıyor bu araştırmayı, söylüyor. Yani evet. geçtiğim bir sene yapmıştı, bu sene de yapmış. Geçtiğim bir sene bunun uyarısını yapmıştı. Bu sene olduğunu söylemiş. Kehaneti yani kehanet de sayılmaz. Basit hesap yapıyor. kredi Suisse'in verilerini kullanarak. Ve bu böyle e, gidemez demiş. Böyle yani, bir ortamda. Bu, da... Suçluların zirvesidir Davos. Yani iklim e, krizinin, finansal krizinin e, dünyanın bu gidişatının bu uçurumun e, bu modelin e, sahipleri toplanır Davos'ta. Yani bunun e, ideologlarının ee, bunu üniversite temsilcilerinin e, bunların zirvesi bir davos, davosu sponsor edenler, davosu katkıda bulunanlar devam ettirenler e, son işte 40 yıldaki bütün bu e, gelişmelerden e, direkt sorun mudur o işte 62 kişinin bizzat kendileri temsilcileri zantırladıların e, zirvesidir davos ve orada ve ortaya koydukları e, raporlar zaman zaman e, benim de e, ifade ettiğimiz e, malumun ilanı şeklindeki e, durumlara da işaret ediyor. Ama Davos dünyanın e, finansal ve krizinin e, sorumlularının birisi bu anlamda en üst noktalardan bir tanesidir. E, hem ülke temsilcileri hem şirket temsilcileri. Bir araya gelirler. Bu da köyünün otellerinde konuşurlar ama dünyanın zirvede için Birleşmiş Milletler zirvederi niye de benzetmek mümkün? Geçen yüzyılın son 10 yılında BM 20. yüzyıla bitirilirken, Nanyi'ni bitirirken, bitirirken 4-5 tane büyük konferanslar düzenlemişti. Fakat kadın konferans, nüfus konferansı, habitat. Ee, sözüle bir kalkınma ve çevre yani 90'lı yıllara yaymıştı. Bunların sonuçlarının baktığımızda e, bir takım önlemler alındı mı diye e, gelişmeler, ülkeler nezdinde belirlendi mi? Yani bir arpa boyu yol gidiyorsunuz e, Dostlarım işlemişti görüyorsunuz. En son Paris bir resimden sonra yaşadıklarımız da ortada değil mi? Evet. evet maalesef yani. öyle. Evet böyle bir giriş yapalım dedik ekonomi politik programına şimdi siz tabi takip ettiniz şeyi değil mi? Ee, evet Halk Partisi Kongresi Ankara muhabirimiz olarak yani bugüne kadar hep yerinde izledim ama e, rahatsızım dediğini ekran başında izledim e, ama e, yani takip ettim diyebilirim zaten Cumhuriyet <gülüyor> Halk Partisi'de, kongreler itibariyle yani ben hayatımda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, miting ve kongrelerini e, çoğunu izlemişimdir. Yani aklım başıma geldiğinden müthibaren diyebileceğim. ilk gittiğim itindi, babamla gitmiştim. 73 seçimleriydi. Sonra e, 77 dönemini yakında izledik. Zaten darbe ve sonra da süreçte bizim daha üçün olduğumuz iş hayatına e, bebesin iletmesini e, girdiğimiz döneme denk geldiği için de yakından izledik. Yani e, bu e, kongrede e, böyle biz e, hakkında yani biz 13-14 yılında e, bu mikrofonlarda yayın yapıyoruz. E, i̇lk programlarımızdan biridir. E, Hükümet Halk Partisi üzerine e, başlığını da o zaman görüyoruz. E, CHP nedir ne değildir diye konmuşuz. O zaman yazılı oluyordu. Konuşmalarımız konuluyordu. Ondan bu yana CHP neye sardı yani? Ne mi sardı? Yok yani. Bunu söyleyemiyoruz. Cumhuriyet Partisi'nin kongresi için yani böyle bir kongre nedir? Önce olağanüstü kongreyi bence bir takım genel baştan adayları ve rahatsız olan partililer arasında Olağanüstü kongre e, bir olan olağan kongreye yöneltildi. E, ne beklemiş? Yani son 89 ay içerisinde iki seçimde e, kaybeden parti konumunda yani yerinde kalmış e, bunun muhasebesinin yapılmasını istemez. E, 7 Haziran seçimleri bir katım arasında arasındaki e, yumuşatarak e, söylemek gerekirse e, başarısızlığın e, o siyasetsizliğin e, AK Parti'nin peşine takılıp gitmenin, siyasette özne olamamanın muhalefet olarak e, o dönemin muhasebesinin yapılması içiniz. Normal şartlarda e, Sosyal Demokrat Partiler, bırakın sosyalist komünist partilerin, sosyal demokrat partilerinin tabandan tabana bu tür başarısızlıklarda bir tartışma zincirinin oluşması lazım ben son dönemde gezdiğim kasaba ilçe tanıdığım yerlerde hep şunu sordum Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlara, dostlara ya bu partinizden gelen bir talimat var mı? Yani ilçe düzeyinde, belde düzeyinde il düzeyinde bu %25 başarısızlığı ve bu siyaset e, siyaset süreci partinin tavrını ithalemak geldi mi size tartışın bunu o gündenin. ya da siz kendiniz getirin temel merkezi iletiştiriniz böyle bir şey yok bu kongrede de yok genel başkanın konuşmasına baktığımızda hiç bu e, iki seçim ki kendisinin olduğunu <gülüyor> galiba 5. kaybettiği seçim ondan sonra eee bu onların bir muhasebesi yapılmıyor. Ee, bir hesap verme özelleştiri de yapılmıyor. Dolayısıyla e, partimiz tavandan tabana tabandan tabana ve tavandan da tabana e, bu süreç, e, bu başarısızlık e, yeterince tartışılmadığı kongreye yansıyor. Genel e, kurul divan başkanı olan Mırat çünkü son dönem İstanbul bir başkanı yaptı ve başka adımdan ayrılırken yaptığı konuşmanın bir devamı niteliğindeydi. Zilhan başkanı seçildikten sonra bir konuşması. Yani burada Karayalçın sorunları olan bir partimiz dedi. Yani emekten yana olanlar, milli hasıladan pay alamayanlar, ötekiler bize gelmedi. Biz %25 orta kapanına kapanında olan bir partiyiz. Şimdi bu kafanda bir partinin kongresi, dedi nasıl bir dönemden geçiyoruz? Ülke hiç iyi bir durumda değil. Bu ülkenin hiç iyi bir durumda olmadığı tespitini tabii ki yapıyor Züneyt Ak Partisi Genel Başkanı ve orada bulunan delegeler. Ama bu ülke hiç iyi bir durumda değil. Bu vaziyete hayımız nedir? Burada CHP'nin payı yok mu? Bunlar hiç konuşulmuyor. Yani bunlar hiç gündeme gelmiyor. Ayrıca e, yani böyle bir e, kongre, böyle bir soğunlar çünkü faşizme e, faşist bir yönetim içine hızla girmiş. İlerliyor bu konuda. Bunlar da bir parlamenterizm parti. Ülkenin Doğu ve Güneydoğu'nda Muazzam bir savaş var. Bir buçuk milyon nüfusun bulunduğu kent parçaları. <gülüyor> Parçalanmıştır bu kentler. Toplarla, tanklarla olmaz bir savaş devam ediyor. Ee, böyle bir korku hakim. Ee, muazzam bir korku içerisinde yaşayan bir toplum haline geldi. Tutuklanan, gözaltına alınan, gazeteciler, aydınlar, akademisyenler, her şey ee, bir rezalet. Katpiyanları üste gidiyor kongre, ana muhalefetin kongresi ülkeye cesaret veren bir kongre olmalı. Güven artıran bir mahiyette olmalı. Birinin travmalar içerisinde bu otoriter rejimin yarattığı travmalar içerisinde hukuk sisteminin bir gelecek vaat etmeli, güven verilmeli, cesaret aşılayan bir vaziyette olması gerekir. Yani 1970'lerin pratiğine baktığımızda o zaman Cumhuriyet Halk Partisi e, o zaman da kentlerimizde e, bugün farklı e, olan ama bir ikinci savaş görüntüsü vardı. Sağ ve sol çatışmaların hakim olduğu. Bir meyti yetmiş ileriden sonra lenteci biten. Yetiaretleren çıkışlarını hatırlayın oldukça yolcunun cumle taklarsın. Ondan eser kalmış vaziyette değil. Yani bu bağlamda baktığımızda e, yani geliye saran Biriği saran değil, ee, bir şekilde e, akıntıya kapılan parti, Set kuran parti değil. Yani karay altında bunu e, altını çok ciddi olarak çiziyor. Şimdi e, nedir bir metak partisi e, deki mesele, bir liderlik meselesi hayır, diğer lider adaylarının hepsine baktığımızda zaten biricikler, arkadaşlarla konuklarımız arasında. Işte, siyasi duruş olarak yani olduğundan bir şey öde geçirebilecek bir performans olmadığını görüyorsunuz. Ne diyor bu insanlar? Diyorlar ki kötü yönetiliyor. Daha iyi bir şey olması lazım. Parti idare tarzı olması lazım. İşte böyle ama yani ne sorgulaması lazım? Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bir sosyal demokrat partinin üteliğine sahip olmadığını sorgulanması lazım. Nitekim İman Başkanı olan Karayarası'ndayız. İstanbul İl Başkanlığı'nı bırakırken biz defalarca bile getirdiğimiz için bu partinin sol tarafının güçlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Hem İman Başkanı konuşması, emekten gene olarak. Ötekilerin olması gerektiğini ifade ediyor. Demek ki burada bir sorun var. Bu parti, emek ve çok kucaklaşmış bir partimizde. Ee, 1970'lerde hareketi geriliyor ve emek hareketiyle sosyal demokratik hareketi arasındaki bağlantı kopuyor. Bu parti en büyük oyları e, ne zaman aldı? 73-77 seçimlerinde. Bir de Erdal Bey'in e, bulunduğu dönemlerde aldı ki o zaman iki bölünmüştü yani DSP ve e, SEAD olarak gidiyordu. İngilizimizde şunu görüyoruz. 70'ler için e, Kürt kelimesi ağzı alınmazdı ama Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol, sosyal demokrasi sahip olduğunu 1970'lerin itibaren ilan ettikten sonra Doğu ve Güneydoğu'yla geliştirdiği empatik yani ne zaman bu bölgeyle Kürt bölgesinde, tarzlar, belli bir ilişki geliştirilmişse oyları yükseliyor. O zaman sorun nerede? Sorun bu bölgeyle kopuşta. Sorun nerede? Emekle kopuşta. Emek hareketiyle kopuşta. Niye? Çünkü Cumhuriyet Partisi 90'lardan itibaren neoliberalizmin sosyal demokrasi üzerindeki egemenliğini büyük bir ağırlıkla yaşamış bir partiyiz. Bu partinin iksat politikası sosyal demokrasiyi ve sosyal devleti unutmuştur. Nitekim geçtiğimiz dönemde çok hatırlattık bizim bu meclileri Batın olarak dışarıdan konulara emek veren gerdeden e, insanlar olarak e, bu alt çizimleri geçen uluslardan biri evet Kürt solundan uzaklaştığın ölçüde ne yaptın? Aldın kendi kadronu parlamentoya getirdin ama onların yaka parça atılmasına da göz yumdu şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki e, evet PKK'nın eylemlerini e, şiddetini tasvih e, etmek mümkün değil. Ama şunu da görmemiz gerekiyor. PKK bu içinde bir gerçeği. Hem silahlı hem de siyasal ağırlığı olan bölgede karşılığı olan bir hareket. Şimdi bu hareketle bu hareketin yasal e, kuşağıyla bir ilişki geliştirme beceriyetinden uzaklaşmış bir parti e, PKK siyasi örgüttür. Aslında terör örgütü değil diyen ve bundan dolayı öldürürler. Tahir Elçin'in Eşinin mesajını e onu daveti diyor ve eşinin mesajını okutuyor. Ama aynı zamanda bölgeyle empati kurabilecek bir girişinde bulunan mı? Kürt sorunlarına nasıl bir çözüm? PKK ile oturulmaz diyor. PKK fiyasi örgüktür aslında diyen kişi, öldürülen kişinin eşiyle de bir mesaj alışıyor. Böyle bir kongre. Şimdi PKK terörü elbette son çınar olayı yani PKK, zaten görüşlerimiz belli PKK'nın şiddeti üzerine. Ama bu bölgeyle kopmuş bir CHP bu tavırla olamıyor. Bölgeden ne kadar uzak ne kadar kopuk bir parti olduğunu bu kongrede tartışılıyor. Ama öyle bir işte elçinin eşiyle bir empati kurmaya çalışıyor. Ama bu gerçeği iyi kavramış durumda değil. PKK gerçeğini kavrayamazsınız. Kürt sorununa çözüm üretemiyorsunuz. Neden mataya oturdum diyor. Oturan felakete yol açtırdı. O ayrı mekene ama ben, peki sen mataya oturacak mısın? Oturmayacaksın bu sorunu. Çözmek neyse. PKK şey, evet, CHS Barışı sağlar. Nasıl sağlar? Sen nasıl çözeceksin bu konuyu? Şu ana kadar parlamento içerisinde Haziran seçimlerinde Bir katıl seçimlerinde e, Hedef e, hele Yan yana gelmekten kaçtı Dolayısıyla Temelde yani 1923-38 e, Kurucu bağlarla olan Bağını e, Bir türlü mesela analiz etmiyor Dolayısıyla sorunun Türkiye'nin en birinci meselesi PKK Kürt sorunu Burada bir savaş var. Buna ilişkin... E, yenilen nokta belli. Ama ben bununla masaya oturmam, bununla e, su içmem, bunu konuşmam. E nasıl çözeceksin? Bunun içinde ortaya net bir şey koyulamıyor. Evet. Ben Şimdi, bir şey soracağım ben... Ali Bey. E, yani Hasan Cemal de e, T24'te yazmış <gülüyor> Diktatör Bozuntusu Başlıklı yazıyla... E, Doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'nun partisinin büyük bir kurut yaptığı konuşmadan alıntılar yapmış. Ve oradan mesela özellikle diktatör bozuntusu diye başlayıp ya tarafsızlık yeminine uyarsın ya da o yemindeki namus ve şeref sözünü çöp tenekesine atarsın. ...ya Cumhurbaşkanlığı görevini anayasadaki tarafsızlık yeminine göre yaparsın... ...yani namus ve şerefini korursun... ...ya da namus ve şeref ne anlama geliyor oturup düşünürsün diyor. Cumhurbaşkanlığı görevini tarafsızlıkla yapmayacaktın da... ...o zaman ne diye namusun ve şerefin üzerine yemin ettin şeklinde soruları var. Ve şunu da diyor biz bedeli ne kadar ağır olursa olsun bu ülkeye özgürlükçü demokrasiyi birinci sınıf demokrasi getireceğiz. Tutuklasanız da, hapse atsanız da, dokunulmazlıkları kaldırsanız da, bedeline kadar ağır olursa olsun bu ülkeye özgürlük ve demokrasi gelecek diye bir şeyde yapmış. Yani çok tenenli, güzel teneniler. Bunu her gün yapılması gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için demokrasi mücadelesi için parlamentonun Meydanın, sokağın kitlenin içerisinde olması gerekiyor cesaret vermek gerekiyor Evet bu şu koca ülkemamız gerekiyor koca ülke diyor evet. kan gölü haline geldiyse bunun baş sorumlusu senden başkası değil bizim görevimiz Türkiye'nin üzerine çöken karanlık baskıcı atmosferi yırtmak ve bu ülkeye özgürlüğü ve birinci sınıf demokrasi getirmektir bu devrimi yapacağız diye konuşmuş. Yani bu bu sözler açısından e, bir muhalefetin ateşleyicisi olan bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin davetlileri de terk etmişler. Üstelik Erdoğan e, şeyde Davutoğlu da Cumhurbaşkanımızda yapılan bu sözleri aynen kem, köz, kem söz sahibine aittir diyerek iade ediyoruz demişler ama e, yani bir e, bunun arkasının nasıl getirileceği meselesi sizin de dediğiniz gibi çok önemli herhalde. Getirilip getirilemeyeceği. Yani ülke bu durumdayken 17-25 Aralık sonrası bir hukuk, suzluk ortamı yaratılmışken iki seçim evet, herhalde azizan seçimleri ve iktidar en azından çoğunluğu sağlamamışken. Bir kısımla ona bir alan yaratmak başlı başına kendini sorgulaması gelen husustur. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Halk Partisi'nin bu gidişatı ve saray diktasını, sarayın açılımlarını, yaklaşımlarını her gün, her saat, her saniye olup yetenmesi lazım. Dolayısıyla e, istiscafimizde neydi görüşmelerin esbabı bulucuvesi üzerine zünet e, hakkı inançını bir lafle ederken biz özgürlük sen treni nasıl kaçırdığını onun da hesabını vermesi gerekiyor. Treni kaçıranlar demek ki başka trenleri de kaçırabiliyor. Ülke içi durum dedin hepimiz muzları biz. Bunun da kayımız nedir? Bunları konuş. Evet. Diktatör bu. E, bozuntusu üzerine takılıyor. Evet sen işte <gülüyor> bu noktaya doğru ilerlerken e, kimin başkanlık sisteminin aynı konuşmada diyor ki ana e, ana esas toplantılarına katılacağım. Evet ama bunlar başkanlık istiyor. Şimdi bu getirmek istenen başkanlık sisteminin işini e, bunun getirilmemesi üzerine muhalefet stratejimizde ittifakların kim var? Evet. Nasıl bir tıpkı içinde gireceksin? Bu kök siyasetiyle ya da başka siyasi gruplarla ona muhalefetsin sen e, yapıştırıcı e, her tarafla e, ilişki kurucu bir özelliğe sahip olman lazım. Ve tavanda bir demokrasi ittifakını nasıl kurabilirsin ve bunda Ankara katliamından sonra bu parti içinde de 15 tane Malasya'da parti üyesi var. Ee, bir karşılık vermedi. Sevgili e, Ömer Madre ve Can Tombil, bu dünyada örneklerinde şudur. Siz demokrasi karşılıklarına, demokratik hak ve özgürlüklerin ve onların verdiği e, eylem ve ifade noktasında karşılık verirsiniz. Hafifizm egemeniz bu partide. Bir diktatör bozumsuz demekle bittiği olay. Evet. Yani burada mesele o. Ayrıca yani e, gelelim, e, neden tıkanıyorum? Ya bu benim altı okumda hangisi hala yaşıyor? Hangisi kırık? Bu altı ok ne kadar cari? Benim ilişki geliştirmediğim, empatik kuramadığım, koptuğum bir etnik grup var Kürtler. E bunlara ilişkin geçmiş referanslarımı nasıl gözden geçireceğim ve ne yapacağım? Yani geçmişini ee, silemeyelim, sile ben geçmişimi silemem diyor Halk Parti. E geçmişini silip orada bir şeyler söylemezsen bugün empatik kuramıyoruz loketimle. Ne kadar var? Kaç tane milletvekili çıkarıyor buralarda? Ya AKP'ye HDP var. Dolayısıyla yani, e... problem Hayır, divan başkanı söylüyor. Ben söylemiyorum. Problemli bir, ziyolojik problemli olan bir parti ve ana muhalefet reddiklerini ittifaklarla bütünleyemiyor. Bunları bütünledi ama sarayda rahat oturulamayacaktı. Evet, meclisi Kesinlikle de yeterince çalıştırmıyordu diye de bakılabilir. O yönde de çok eleştiri geliyor tabii. Meclisin gerçek bir meclis olarak ciddi bir tartışma platformu olmasına yol açamıyor diye. Maalesef süreyi de bitirmek zorundayız. Bizden sonra da bir mülakatımız olacak. Yani eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya e Aynı zamanda eğitim, Türk eğitim hayatında çok önemli katkı dönemde açıklık günün vefatını öğrendim. Sizin evet. de benim de tanıdığınız bir isimdir Latif Bey. Evet. Ee, açık radyo izleyicisiyle o haftayla e, değişik zamanlarda beraber olmuştuk. E, Orjinal e, fikirleri olan e, Türkiye eğitim, üzerine, e, eğitim meseleleri üzerine çok kafa yormuş. Ve de keyifle okuduğum bir üzerliğinde durakları, durup çıphaneler üzerine e, bir çalışması ve değişik alanlarda başka çalışmaları olan bir kişiydi. E, çok daha bol olsun rahmetli oluyorum. Sonuçta selam olsun. Evet, yine ona günaydın diyelim. Çok teşekkürler Ali Bey. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık evet Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı devam ediyor Şimdi bir e, telefonla konuğumuz olacak ve Diyarbakır Sur ve Silvan oralardan e, çeşitli yazılarıyla özellikle çocukların haleti ruhiyesi bu çatışma ortamı içindeki son derece ...tuhaf bir durumda kalan çocukların nasıl yaşadığını çok özlü ifadelerle, röportajlarla yansıtan Emine Algan'la T24'te yazıları çıkıyor. Onunla bir bağlantı kurarak bu devam etmekte olan cehennemi ortamda nasıl bir ruh hali var onu konuşacağız şimdi. Merhabalar Emine Hanım. Merhabalar. Merhaba. Teşekkür, teşekkür ederiz bizimle bağlantı kurduğunuz için. Bize bu sizin yazılarınızdan da ilginç böyle neredeyse çarpıcı sözler, günün sözü de olabilecek çok sayıda ilginç söz çıkıyor çocukların tuhaf, zorunlu misafirlik hali içinde yaşayan gündelik hayatı tamamen değişmiş olan çocukların. Biraz bundan bizi aydınlatır mısınız bu konuda? Neler olup bitiyor? Tabii. Teşekkür ederim Gül'ü sözleriniz için. Ben yani yayının öncesinde dinleyemedim ama bu konuda bildiklerimi anlatayım. Şimdi Diyarbakır'dayım bir süredir. Ne? Bir hafta olacak. Tekrar geldim. Daha önce de gelip gidiyordum. Şu kadar özetini söyleyeyim. Dün gece Yarım filandı bir, bir şey oldu. Bir kaldığım evde, misafir olarak kaldığım evde. Ben bir odada çalışıyordum. Gündüz yaptığım görüşmeleri döküyordum bilgisayarı. İçeride işte film seyrediliyor filan. Bir, bir anda telefonuma mesaj geldi. İşte iyi misiniz? Çok büyük patlama olmuş. Hemen içeri gittim. Herkes aynı şekilde. Herkesin telefonu elinde. Donmuş kalmış izlenen bir film. Birazcık ruh halini burada, buradaki durumdan uzaklaştırmak için bir film açılıyor ve hemen böyle bir, bir, bir, bir, bu, bu, o andan itibaren saat 3-4'e işte kadar devamlı haberler takip edilerek nerede ne patlamış bir, nereye, buraya ne kadar mesafe kime ne oldu acaba duygusu yaşıyor bu çok hani bunu baştan söyledim ki çok taze bir şey daha evet. gece yaşadığımız şey işte şehitlik semtinde olan bir şey Evet, evet tam tam ben da ben... istediğimiz şeyde bu tarz izlenimler çünkü bu insan maalesef bir duyarsızlık kazanıyor kaçınılmaz o. O kadar çok sayıda böyle şey geliyor haber ve bir bir yerden sonra duymaz, işitmez ya da üzerinde düşünmez oluyorsunuz. Bu tarz böyle gündelik hayatın en ince ayrıntısını verdiğiniz zaman tekrar biz de kendi payıma konuşuyorum. Hı -hı. Çok yeni bir gözle bakmaya tekrar başlamış oluyoruz. O açıdan çok değerli bu evet. açıklamalar. Sağ olun. Ve hani bu, bu böyle aylardır bu şekilde devam ediyor. Çocuklar açısından da kadınlar açısından da her an bir şey bir şey ve gün, günlük ve yani sadece surda yaşayanlar açısından değil Diyarbakır'ın bütün santlarında. Tabii ki Cizre'de, Nusaybin'de, Mardin'de, Silvan her yerde bu bütün bölgede insanlar her an bir şey bir şey bir şey yaşıyor. Sur'dan dün mesela bir de şöyle bir etkinlik vardı. Belediyeler de çok çalışıyor, sivil toplum örgütleri de. Bir, bu, müthiş bir dayanışma var çünkü herkes birbirinin halini anlıyor. Dün çocuklar için bir kültür merkezinde bir etkinlik düzenlenmiş. Sur'da yaşayan, oradan taşınan ya da işte yasaklı olmayan mahallelerde hala oturan birkaç çocuk için. Böyle bir müzikli etkinlik. Çoğu akrabalarının yanına taşını, yerleşmek zorunda kalmış. Taşınmak diyemiyorum çünkü üstlerinde ne varsa öyle çıkmışlar. Hiçbir şey yok. Böyle orada bir araya gelen komşuları gördüm. İşte surda surda da okuyormuş kadınlar. Bir ara bir aydır iki aydır göremiyorlar birbirlerini. Herkes nasıl kapı komşuları ama. Çünkü herkes bir işte kardeşinin yanına gitmiş kaynının yanına gitmiş falan böyle 3 4 ev bir arada yaşıyor. O surun uzak semtlerinde tanımadıkları semtlerde. Mesela bazıları doğalgazlı evlere gidenler var. Çünkü toplu konut evlerinde doğalgaz var. Henüz bağlanmamış olanlar olmakla birlikte bazıları bağlanmış. Kadınlar şunu söylüyor. Biz biz soba yakıyorduk. Odun yakıyorduk, kömür yakıyorduk. Doğalgaz yoktu. Hayatımız çok güzeldi. Böyle <gülüyor> <gülüyor> yani bizim çok güzel bir hayatımız vardı. Şimdi dört ev bir arada yaşıyoruz. Yani utanıyoruz. İşte kardeşime gittik ama insan gene de çekiniyor. Bir misafirlik güzeldir ama bir ay, bir ay, iki ay. Bu ne kadar sürecek belli değil. Bir yani böyle bir duygu da. Çocuklar zaten hani okula gidemiyor. Ne ne yapacak? Bu sene hiç okula gidemedi çocukların çoğu. Gidenler de bence. Hani, Yasaklı olmayan semtlerde yaşayıp okula gidenler de aklı hep bir arkadaşlarında olduğu için sırası yanında oturduğu bir, birisi eksik sırasının yanı boş. Böyle biliyor zaten etrafında ne olup bittiğini ve der, dersler umrunda değil mesela ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklar sınavı falan umursamıyor haliyle evet. savaşın içindeyken. Evet sizin bu yazılarınızdan birinde şey vardı bu bir dokuz yaşındaki Muhammed'in dilinden Silvan'daki yasaklarla ilgili yani barikatlar kurulmuştur ya her yerde böyle kocaman taşlar vardı kum torbaları vardı iki kişi evet. üç kişi birden kaldırması bile zor onlardan kale yaptık çok güzel oldu sağlam oldu <gülüyor> futbol oynadık diye anlatıyor olağanüstü e, tuhaflıkta bir e, İzle, izlenim evet. tabi bu Yani insanın barikat hendek filan deyince Bambaşka şeyler konuşuluyor burada Onun gözünden evet. o bir kale Yapabiliyor evet. Evet. <gülüyor> tabii çünkü yani özel, Gerilla çekilmiş Özel harekat gitmiş Çocuklar sokağa çıkabilir hale gelmiş Ve sokakta bunlar var evet. Eldeki malzeme bu Onlarla oynayacak ne yapacak ki başka Evet. Böyle, böyle şeyler yaşanıyor tabii. Okula gitmemekten çok mutsuz çocuklar. Çok mutsuz bu yüzden. Hakikaten bir çocuğu bir yere kapatın. Bir, kısa bir film vardı. Bir kısa film Azat diye. orada Ondan çok etkilenmiştim. Evet. Yakın zamanda. Eylül ayında çekilmiş bir film. 9 yaşında galiba o da. bir Bir eve kışmış kalmış çocuğun neler yapabileceği. Çocuk sıkıntıdan patlar tabii ki. Bütün çocuklar aynı şekilde. Kardeşleri var. İşte tabii ki bir eve sıkıştıkları için kuzenleri var falan. Ama çocuklar patlıyor sıkıntıdan. Anneler de tabii ki dışarı çıkartmaya, dışarı göndermeye el vermiyor gönülleri. Her an bir şey olabilir. Böyle bir hani taos. Mesela bir, bir boya kalemi götürüyorsun çocuklara. Hemen oradan bir resimler çıkıyor. Bir şeyler. Ve yaptıkları resimler artık eskiden güneş çizen resimler. Şimdi tomaları çiziyor. Silahları çiziyor. Böyle gösteriyorlar çocukların daha önce yaptıkları resimleri çünkü. Öğretmenler de aileler de böyle şeyler var. Nasıl çıkılacak bunun içinden? Yani sürekli ya da şu, şu durum değişse ve bir başka bir hale görünse, normale dönse hayat gene de bu çocukların üzerinden bunlar atılamaz diye düşünüyorum. Evet şey de çok çarpıcı tabii yani birkaç kullanılan ifadelerden işte şansıya haber gitmiş ameliyat olmuş haftalar sonunda yaralanır ki sokakta oynarken el bombasının isabetiyle elinden ve karnından yaralanmış şanssı yaver gitmiş sadece iki parmağı biraz kopmuş bu şekilde bir ifade <gülüyor> kullanılıyor yani insan güçsün mü evet. ağlasın mı şaşırıyor diyor biraz koptu diyor evet Öyle. çok ıı, tuhaf ya da işte yine sizin yazınızdan buralarda e, kime sorsam hukukçu olmak istiyor deyince büyüyünce ne olacaksın sorusuna Olmak istiyorsun. Ha? Neyin eksikse onu istersin diye Muhammed'in <gülüyor> konuşması var. O da günün sözü yaptığımız bir şeydi. Alıntı. Ay sağ olun. Hakikaten mesela o yazıda arkadaşlarım dedi ki herhalde bir tek burası kurgu. Dediler. O çocuk böyle mi cevap verdi? Tam böyle cevap verdi. Evet. Be belli yani. Evet. Neyin eksikse onu istersin. <gülüyor> böyle. Çocuklar baya böyle burada Çoktan büyümüş bir yandan da. Bu olumlu bir şey olarak söylemiyorum ama böyle olmuş. Geçen gün bu eylem daha önce yazısını yazdım onun ailesine geldim Diyarbakır'a tekrar gelince. Evet. İlk geldiğim gün hemen onların evine gittim. Tekrar tabii böyle çok da sevdik birbirimizi coşkuyla karşılandım. O, onun bir kız kardeşi var Melek. O işte bizi tarih yap, yapacaklar diye zıplayan Hı -hı. o Beni tarih yapmasınlar ben doktor olacağım diyen <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet o eylem onun kız kardeşi 6 yaşında. Melek çünkü bizi tarih yapacaklar diyen bir şey. Kulağına çocuğun böyle bir şey çalınmış. Çünkü diyor ki bizi tarihi eser zannediyorlar diyor. Öyle şeyler neyi nereden nasıl duydu da kafasında bunu böyle şekillendirdi. Bizi tarih yapacaklar diyor. Yani herhalde iyi bir şey zannederek. Sevinçle çünkü gelip söylediği bir şey bu. Sevinçle hani hevsel bahçelerine yakın onların evleri. Öyle orada keçi burcunda falan takılıyor. Buralar tarihi yerler hep diye konuşuluyor. Etrafta çocuğun tabii ki her yerden duyuyor. Televizyondan da duyuyor. Sur işte tarihi bir bölge yıkılıyor falan diye. O da Or oralı olduğu için... Evleri orada olduğu için bizi tarih yapacaklar ee, diye seviniyor mesela. Evet, beni tarih Böyle. yapmasınlar ben doktor. <gülüyor> yani bir de çok çarpıcı bulduğumuz şeylerden biri de bu gene Muhammed'e dönecek olursak ben futbolu çok seviyorum zaten mahallede üç kişi var en fazla golleri atan biri abimdir. Ben de biraz gol atarım diyor. <gülüyor> o gün maç yaparken tam atacaktım daha atmamışım bir ses duydum. <gülüyor> Çok büyük patlama sesi top ayağımdaydı. Kaleyi gözüme takmışım koşuyordum ses kulağımda patladı diye yaralanmasını anlatıyor. İnanılır gibi değil yani. Böyle hakikaten çocukların vaziyeti bu sokakta oynarken oluyorlar. Mesela bu şey, bir başka aileden surda yaşıyor çocukları var küçük küçük çocuklar bir sabah yasaklı günler de emin değilim. Bir notlarıma bakmam lazım. Ve dışarıya avlusu var evin. Bakıyor işte keskin nişancılar var zaten Onu iler o evi ilerden gören bir kobranın üzerinde polisler var. Avluyu sabah avluyu temizlemek için çıkıyor. Sonra sey diyor onları görünce diyor ki ben şimdi elini kaldırıyor falan ben diyor çocukları çıkarırsam bana ateş etmez. Ve sıcak hava o sırada. Dışarıya kanepeyi çıkarıyor sonra getiriyor çocukları üstüne diziyor ki hani onlar, onlara da polise doğru da bakıp şey diyor. Hani ben, bakın ben çocuklarımı da çıkarttım bir şey yok bende demek istiyor. Taramaya başlıyorlar. Evet. Hani nasıl ben ne hata ettim diye kadın çocukları nasıl kapıp içeri gittiğini bilmiyor. Çok sonra kendine gelmiş. Evet, evet, berbat bir ortam. Siz daha bir orada e, bir süre e, kalmaya devam edeceksiniz anladığım kadarıyla. Evet, ben, çok aile var ve benim de niyetim burada bu, birebir etkilenen insanlarla görüşmek ve bugünleri biraz kayda geçirmek aslında. Çünkü şimdi konuşulmazsa sonra unutulup gidebilir detaylar. Ben ailelerle kalıyorum, sık sık görüşüyorum. Yani hep Çokça görüşmek için günleri de bazen geceleri de beraber geçiriyoruz. Sonra da hani, onları yazmayı kitap olarak ya da evet. böyle bu şekilde izlenim olarak toparlamayı düşünüyorum. Ne kadar çok insan duysa belki bir işe yarar. Evet, belki bir, bir, bir tür sözlü tarih yapmış olduğunuzda söylenebilir. Emine Algan çok çok teşekkür ederiz. Tekrar zaman iler, ileride tekrar sizi sizin kapınızı çalarız. Tek, İzlenimlerinizi tek. takip etmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere, üzere. Görüşmek, üzere. görüşmek üzere. İyi yayınlar. Evet yazar, gazeteci Emine Algan'la Diyarbakır'dan izlenimlerini e, T24'te yazıları çıkan Emin Algan'la ile Diyarbakır'dan izlenimlerini daha dün geceye en yakın izlenimlerini dün geceye kadar getirdiği birazcık konuşma e, fırsatı bulduk. İleride de devam edeceğiz. Yasaklı Şehirden Sesler diye bir isim koyduğumuz bir dizi yayını sürdürmeye çalışıyoruz beraberce. Şimdi bu şeye kısaca dönecek olursak akademisyenler açıklaması yani Avrupa Birliği imzaladıkları barış için akademisyenler bildirisi nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak iddiasından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan akademisyenler konusunda Avrupa Birliği'nden tepki gelmiş gelişmeler son derece kaygı verici deniyor. Avrupa Konseyi'nden de e, e, ciddi bazı tepkiler geldiğini de gazetelerden gördük. E, yani o açıklamada e, 14 Ocak'ta Çınar'da gerçekleşen saldırı dahil her tür serör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Ancak terörle mücadele insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuka bağlı şekilde gerçekleştirilmelidir deniyor. Ve ifade özgürlüğünün Kopenhag siyasi kriterleri ışığında güvence altına alınması gerektiği vurgulanıyor. Mevcut göz korkutucu iklim bu duruşa ters deniyor. Avrupa Birliği çok sayıda can alan çatışma ortamını ancak barış sürecine geri dönüşün çözebileceğine inanmakta ve bu yönde atılacak her adımı da desteklemeye hazır bulunmaktadır demiş. Barış için Akademisyenler siyafinin e, bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildirisine imza attıkları için haklarında soruşturma başlatılan akademisyenlere ise destek büyüyormuş. Bir haberi bu. E, bir grup aydın sanatçı ve aktivist bugün saat 11'de bulundukları illerdeki atlayılara giderek biz de bu suça ortağız diyecek ve kendilerini ihbar edeceklermiş. Aydınların adliyede basın açıklaması yapması da bekleniyormuş. Radikal gazetesinden aktarmışlar onlarda bu haberi. Arat Dink, Ayşegül Deveciolu, Ceyda Karan, Ferhat Tunç, Semra Somersan gibi Aydınların isimleri geçiyor bu kişilerin arasında. Evet. Aydınlardan dört maddeli yeni bildiri de geldi. Erdoğan rejimi kürtleri öldüremez. PKK kört terörle sivillere zarar veremez diyor. Yani. 4 maddelik bildirde 1. Erdoğan rejimi bizzat yarattığı kargaşayı bahane ederek resmi ideoloji dışındaki farklı düşüncelerini ifade eden akademisyenler başta Türk halkına 12 Eylül'ü aratacak bir baskıyı asla uygulayamaz 2. Hendekler ve barikatlar denilen olay bugünkü kargaşanın sebebi değildir Kürtlere 1919'dan bu yana verilip tutulmayan sözlerin son olarak da müzakere masasının devrilmesinin yarattığı hayal kırıklığının ve Kürtlere uygulana gelmiş boğucu baskının günümüzdeki koşulları sonucudur. 3. Erdoğan rejimi bunları bahane yaparak kendi Kürt vatandaşlarını öldüremez, onlara zulmedemez, demez, onurlarını ayaklar altına alamaz, cenazelerini zırhlı araçlar arkasında sürükleyemez, kentlerini harabeye çeviremez deniyor. 4. PKK ise Kürtlerin imha edilmesi politikasıyla mücadele ederken kör teröre kayarak sivillere zarar veremez, kendi halkını çaresiz bırakamaz, iktidara daha büyük baskı uygulama fırsatı yaratamaz deniyor. Bu arada akademisyenlere desteğini açıklayan gazeteci sayısının 500'ü aştığını da söyleyelim. Ve burada 26 Kasım'dan beri tutuklu olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi Erdem Gül de var. Biz barış isteyen gazeteciler olarak bu suça ortak olmayacağız diyen akademisyenlerin yanında olduğumuzu ve savaş değil barış ortamı içinde habercilik yapmak istediğimizi beyan ediyoruz demişti. Ee, ve... E, bir şey de bir de Bilim Akademisinden de ifade özgürlüğü konusunda kamuoyuna duyuru gelmişti ve Avrupa İnsan Hakları e, Anayasa Mahkemesinin bir 16 Nisan 2015 tarihli bireysel başvurusu ichtetadında belirttiği şeyi söylüyorlar ifade özgürlüğüne ilişkin başvurularda genel olarak kullanılan ifadelerin şiddeti övdüğü, Kişileri terör yöntemlerini benimsemeye başka bir deyişle şiddet kullanmaya, nefrete, intikama ve silahlı direnişe tahrik ve teşvik edip etmediği değerlendirilmelidir diyor. Ve kamu otoriteleri veya toplumun bir kesimi için hoş olmayan düşüncelere şiddeti teşvik etmediği, terör eylemlerini haklı göstermediği ve nefret duygusunun oluşmasını desteklemediği sürece sınırlama getirilemez diye de atıf yapılmış Behtar Ahmed başvurusu 2013 tarihli bir başvurunun açıklaması var ve bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin in verdiği kararlar da aynı yöndedir diyor yani e, e, ahim politikası veya sıradan kişiye göre hükümet hakkında kabul edilebilir eleştiri sınırlarının daha geniş olduğunu hatırlatıyor demokratik bir sistemde Hükümetin eksikliği veya eylemleri gerek yasama ve yargı erki gerekse kamuoyunun yakın denetimi altında bulunmalarını gerektirmektedir. Dolayısıyla ihtilaf konusu yazıda özellikle bazı sert paragraflar Türk Devleti'nin en olumsuz tablolarından birini çizmişse ve yazıya düşmanca bir anlam katmışsa da bu paragraflar şiddete başvurmaya, orduya direnişe veya baş kaldırmaya teşvik etmemektedir ve kin içeren bir söylem söz konusu değildir. Ahim nazarında dikkate alınması gereken en önemli husus budur. Dicle Türkiye davasından basından 2013. Yani her ne kadar rahatsız edici veya azınlıkta olsa da görüşlerini ifade özgürlüğü her vatandaş için olduğu kadar Bilim insanları içinde en temel özgürlüktür diyor. Bilim Akademisi adına da kurulunun açıklaması var. Evet ağlayacak durumdayım inanın. Bu notu kişiler benim öğrencilerim. Ben bunları neleriyle ilgilendim? Örgütün hiçbir eylemini onaylayan biri değilim. Demokratik bir şekilde Kürt ve Türklerin bir arada yan yana yaşamasını savunan biriyim diyen bir öğretim görevlisi var. Barışçık'ın akademisyenler bildirisine imza atan ancak daha sonra geri çeken Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Kemal İnal. Neden diyor bunu? Çünkü e, Kemal İnal e, ve Betül Yarar okuldaki odalarına çarpı işaretleri konulmuş kırmızı işaretlerle. E, öğretim üyelerinin kapısına PKK'ya destek veren Kemal İnal ve Betül Yarar üniversitemizde istemiyoruz. Gazi İletişim Ülkücüleri yazısı asılmış ve daha önce de sivil polisler fakülteye gelip hem meslektaşının hem de kendisinin odasını sormuşlar. O da sendikaya haberdar, haberdar, haberdar etmiş sendikayı. Her an gözaltı yapılabilir haberiniz olsun diye. Ve bu şekilde konuşuyor. Yani ben bu öğrencilerin neleriyle ilgilendim diyor. İnal aynı zamanda aynı üniversitede görev yapan bir öğretim görevlisi meslektaşının Facebook adresinde topunuza sıkarız diye mesaj yayınladığını da belirterek eşin mesajı görmüş şu anda evde alıyor. O meslektaşımın kitabına bölüm yazdım. Bu mesajı nasıl yazdığını anlamakta güçlük çekiyorum. Daha sonra mesajı da silmiş nasıl bir ülke haline geldik diye de sormuş. Evet. Ve ardından da korkusundan can güvenliğininle alakalı olarak gereğebilecek korkudan ötürü imzasını geri çektiğini açıklamış. Yani e, öyle şeyler oluyor ki mesela... E... Emekli orjinalar Hasan Iğsız barış bildirisine imza atan kızın için yani Star gazetesinde bir haber yer alıyor. PKK sevici paşa kızı deniyor. Evet. Böyle bir rezalet var yani. Hasan Iğsız da savunmuş. Kızını savunmuş evet. Evet. Bu önemli bir şey. Farklı düşüncelere tahammülsüzlük diyor ve bildiriye katılmadığını yapılan eleştirilerin önemli bölümünü de paylaştığını belirtiyor ama gösterilen tepkilerin üslup ve boyutu farklı düşüncelere tahammülsüzlüğün geldiği boyut itibariyle ülkemizdeki demokrasi anlayışına yeni bir yara ekledi diyor. Nitekim bildiriye imza atanlardan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Yasin Ceylan Öğrencilerim Cumhurbaşkanı size alçak diyor dese ne derim diyor. Zalim alçak diyor. Bu sıfatlar bize reva mı? Binlerce öğrenci yetiştirdim. Öğrencilerimden birisi hocam Cumhurbaşkanı size alçak diyor. Ne dersiniz diye sorarsa ne derim demiş. Ee, mesela ee, ve e, Davutoğlu da e, akademisyenlere bildirden imzanızı çekmezseniz sözlerinizi hep şüpheyle bakılacak diyor. Kendisi de bir akademisyen de değil mi? Evet bakanlarda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bu suça ortak olmayacağız bildirisine ilişkin olarak böyle bir bildiri ancak PKK terör PKK terör örgütü yazabilir. Onun gönüllü destekçileri yazabilir demiş. Artık şu hale getirilmiş bildirden imzasını çeken akademisyenlerden Atır Erharta şiddetin üretimine katkı sağladığını hissettim diye bir Pasifist yanına ağır pasifist şey. Evet pasifistmiş. Ee, bizim de programcılarımız evet. arasındaydı eskiden. Yani metnin bu şekilde olduğu şimdi mi anlaşıldı? Yoksa tepkiler geldikten sonra mı bu şekilde hareket edildi? Orası benim kafamı karıştırmış durumda. Evet bir sorun. benim de maalesef öyle demiş. Yani metnin bir değişkenliği yok. Metin aynı metin. Evet sonradan fark etmiş. Belki de Cumhur şeyin bürokratik Yapının Belki de Davutoğlu'nun ve Adalet Bakanı'nın gibi kişilerin konuşmalarından çekilmiş olabilir. Tabi okul yönetimi de etkili olabilir. Bunu da göz önünde bırakmamamız lazım. Sadece bu kişilerin söyledikleri laflar sadece oraya etkilemiyor. Aynı zamanda okul yönetiminin başındaki insanların düşüncesine de sirayet ediliyor. Ve ona göre hareket edebiliyor olabilir bu insanlarda. Evet. Murat belge faşist ideolojilerin değişmez bir özelliği aydın düşmanlığıdır diyor durmadan birilerine hakaret eden davası açan cumhurbaşkanı birilerine alçak deme hakkını nerede bulmuş diye soruyor La dekte, dekte Türkiye'de akademisyen olacağına mafya babası oluyor. Geçen haftadan bu yana hükümetin hoşuna gitmeyen bir dilekçeyi imzalayan bir Türk akademisyen olmanız halinde başınıza neler gelebileceği belli oldu diye yazmış. Zaman gazetesindeki köşe yazısında. Cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından tehdit edileceksiniz. Eğer şanssızsanız gözaltına alınacaksınız ve çalıştığınız üniversite sizi kapı dışarı etmeye çalışacak. Bir hafta önce bin aşkın akademisyen ve araştırma görevlisi... Türk Devleti'nin ülkenin güneydoğusunda Kürt nüfusun yoğun olduğu bazı şehir ve köylerde uyguladığı Temmuz 2015'ten beri yüzden fazla sivilin hayatına mal olan operasyonlarını, sokağa çıkma yasakları, binaların yıkılması ve ağır silahların kullanılması bunları sert şekilde eleştiren bir bildirinin altına imza attı diyor. Ve iki, diyor ki bu İmzacılara göre bu şiddet eylemleri ulusal ve uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı ve bu nedenle derhal durdurulmalı. İmzacılar hükümete Kürt sorununa çözüm bulma amaçlı barış sürecinin yeniden başlatılması için çağrıda bulunuyor. Bu Türkiye'de ve yurt dışındaki çok sayıda kişi tarafından altına imza atılabilecek ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın geri kalanında çoğunluğun görüşünü yansıtan bir metin. Bununla beraber dürüst olmak gerekirse deklarasyonla ilgili bir sorun var. Türk Devleti'nin sert reaksiyonunu kışkırtan PKK eylemlerine herhangi bir atıfta bulunulmuyor. Özerk bölgelerin ilan edilmesi polise ve orduya yönelik silahlı saldırılar. İki ateş arasında kalan yerel nüfus için çok sayıda soruna yol açmış olan bu yasa dışı ve tamamen amaca zarar veren adımların eleştiriden muaf tutulması taktiksel bir hataydı. Bu ihmal hükümetin ve milliyetçi çevrelerin akademisyenleri tek taraflı olmakla suçlamasını çok kolaylaştırdı. Bilhassa bildirinin yayınlanmasına iki gün sonra PKK'nın Diyarbakır yakınındaki bir polis karakoluna ve polis lojmanına saldırması ve biri bebek ikisi çocuk olmak üzere altı kişinin ölmesi durumu daha da kötüleştirdi. Bu türden terör saldırılarının aynı derecede kınanması gerektiği doğru ve imzacıların büyük çoğunluğunun bunu yapmaya gönüllü olduğundan eminim. Ancak daha dengeli bir metin, bildiriye karşı olanlar tarafından şu anda sergilenen öngürülebilir suçlama oyunundan kaçınılmasını sağlayabilirdi. Herhangi bir gelişmiş demokraside, diyor Lahendek, böylesi ihtilaflı bir bildiriyle ilgili hararetli bir tartışma olması normal olurdu. Türkiye'de yaşanansa, ''Barış çağrısının iyi tarafları ya da eksiklikleri üzerine bir tartışma değil, Türk etkililer tarafından yürütülen inanılmaz şekilde saldırgan bir cadı avı oldu.'' diyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözdağı ve tacize alenen izin vermesinin ardından bazı üniversite yönetimleri çalışanları hakkında kovulmalarıyla sonuçlanabilecek işlemler başlattı hevesli savcılar bildiriye imza veren akademisyenler hakkında cezai soruşturmaları işleme koydu ve koca 12 imzacı gözaltına alındı. Başka gözaltıları olması muhtemel. Bu mutlak saygısızlığı ifade özgürlüğüne ve akademik bağımsızlığa yönelik çok daha dehşet verici hale getiren aynı anda daha önce organize suçlardan dolayı hüküm giymiş ve AKP sempatizanlığıyla bilinen Bednam kötü isimli Mafya babası Sedat Peker'in internet sitesinde imzacılara yönelik yayınladığı son derece tehditkar açıklama oldu. Kanınızı akıtacak ve o kanlarla duş alacağız. Erdoğan ya da Davutoğlu Türk vatandaşlarına karşı bu açık şiddet çağrısıyla ilgili olarak ne söylediler? Hiçbir şey. Savcılar Peker'in korkuya ve paniğe yol açan bu tehdidini duyduklarında ne yaptılar? Hiçbir şey. Ankara'da 3 avukatın Peker'in açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılması talebinin ardından savcılar ancak harekete geçti. Son birkaç aydır Türkiye'nin Amerikalı Türkiye uzmanı Howard Einstatt'ın deyimiyle Güneydoğu'da tamamen öngörülebilir şiddet çağlayanına dönüştüğünü görmek zaten son derece üzücüydü. Türkiye'de hükümetin politikalarıyla hemfikir olmadığınızı dile getirmenin son derece tehlikeli hale geldiğine tanık olmak da aynı şekilde ürkütücü. Ve şöyle bitiyor yazı, üstelik ve aslında ülkenin cumhurbaşkanının aleni azarının sonucunda işiniz, belki de hayatınız tehlikede. Yazık Türkiye'ye demiş. E, bu eleştiri zaten e, dile getirmiş Ahmet İnsel geçtiğimiz e, hafta sonunda yaptığı açıklamasında daha doğrusu Sputnik'ten Yavuz o, da, o anın e, hazırlayıp sunduğu bir de bunu dinle programında konuşmuştu Ahmet İnsel programcımız. Belki bu konuyu yarın da konuşabiliriz kendisiyle. Evet. Ve şöyle diyordu e, PKK'yı neden eleştirmiyorsunuz? Lehandik'in bahsettiği o eleştiriye neden eleştirmiyorsunuz? E, sorusuna yönelik eleştirilere şu şekilde cevap veriyordu Ahmet İnsel. PKK'nın yaptığı eylemlerin eleştirilmesiyle devletin yaptığı eylemlerin eleştirilmesi aynı düzlemde ele almamak gerekir diyor. Bu iki eylemin aynı düzlemde ele almamak gerekir diyor. PKK terör örgütü terör yöntemlerini kullandığı sürece Türk Ceza Kanunu'nun öngördüğü suçları işleyen kişilerin bulunduğu bir örgüttür. Benim PKK ile bir ilişkim yok ama devletle var. Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak devletin ona çizilmiş olan yasalar ilkeler temel hak ve özgürlükler sınırlaması için de davranmasını beklerim diyor. Ardından da peki barış istemek düne göre zor mu daha mı zor diye sorusu sorusuyla, gibi bir soruyla karşılaşıyor. İnsel de şu yanıtı veriyor. Maalesef daha zor şu anda PKK'nın yaptığı Çınar'daki eylem bir terör eylemidir. Bunu terör eylemi çerçevesinde değerlendirmek ve lanetlemek gerekir. PKK'ya sadece terör örgütü demek de yeterli değildir. Terör yöntemlerini de kullanan bir isyan hareketidir. Siyasal yönü de var, terör yönü de var. Şiddetin terör eylemine dönüşmüş şeklinde kullanılması, devletin de şiddet kullanılmasına, kullanmasına zemin hazırlıyor demiş Ahmet İnsel'de. Devletin kendi sınırlarını aşma hakkı varmış gibi gösteriyor. İmza toplanmanın arasından e, itilafın çıktığı zamanda PKK'nın bu eylemi yapması sadece devletin, Tayyip Erdoğan'ın stratejisine yarar. Savaş beylerinin borazanların çaldığı zamanlarda stratejiler tarafların saf tutması üzerinedir. Herkesin ya düşman ya da yandaş olması talep edilir diyor. Evet. Ahmet insan. Çok sayıda böyle ilginç yazı geldi. Ben şimdi biraz zamanı aşıyoruz ama olağanüstü günlerden geçildiği için hafifçe zamandan çalabiliriz. Ben sana ufak bir sınavda hazırladım. Hadi bakalım. Geliyor şimdi şöyle yazı aydınlar hükümetin yalanlarını teşhir etme hükümetlerin eylemlerini bunların nedenlerine amaçlarına ve genellikle gizli niyetlerine göre tahlil etme durumundadırlar en azından batı dünyasında siyasal özgürlüklerden bilgiye erişim özgürlüğünden ve ifade özgürlüğünden dolayı bu güce sahiptirler. Batı demokrasisi günümüz tarihinde olup bitenler bize sunulurken onları gözlerden gizlemek için kullanılan çarpıtma ve aldatmacaların ideoloji ve sınıf çıkarlarının örtüsünün altında yatan gerçekleri araştırmaya yetecek serbest zamanı ve eğitimi ayrıcalıklı bir azınlığa sağlar. Dolayısıyla sahip oldukları benzersiz ayrıcalıklar göz önüne alındığında aydınların sorumluluğu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 bu konuda araştırma projeleri yürütmeyi göze almadıkça hükümetin açıklamalarına gerçek verilerle karşı durması zor. Eğer aydın'ın sorumluluğu gerçeklerin üzerinde durmak ve bunda ısrar etmekse olguları tarihi perspektifleri içinde görmek de onun görevidir. Son olarak aydınların sorumluluğuna dönersem, Dwight MacDonald bir nazi ölüm kampı muhtemedinin hikayesini anlatıyor. Rusların onu asacağını öğrendiğinde ölüm kampı muhtemedi gözyaşlarına boğulmuş. Neden yapsınlar ki bunu demiş. Ben ne yaptım ki? MacDonald şöyle bağlıyor. Otorite kendi kişisel ahlak kodlarıyla dayanılmaz derecede çeliştiğinde otoriteye direnmeye razı gelenler ve ancak onlar ölüm kampı muhtemedini suçlayabilirler. Dolayısıyla ben ne yaptım ki sorusunu Vietnam'da her gün yeni katliam haberlerini okuduğumuzda, bir sonraki seferde özgürlükleri savunmakta gerekçe olarak kullanılacak aldatmaca ve yalanları yaratırken veya bunları dile getirirken ya da hoş görürken bizim de kendimize sormamızda yarar var. Kimin yazısı? Kimin yazısı? Ee... Ya Noam Chomsky diyecektim ama şimdi namuslu bir e, insan için elzemdir dediğinize göre e, Hasan Cemal Ekolü'nden de olabilir. Aslında Oya Baydar'da olabilir. Yani üçünden biri. 1967 tarihinde The New York Review of Books'ta yayınlanan Noam Chomsky The Responsibility of Intellectuals. Tutturdum ama yani. Evet. Ama namuslu bir insan için elzemdir diye çevirdikleri için kafam biraz karıştı. Namus, elzem gibi kelimeleri Noam Chomsky nasıl kurtarmış, kurmuş, pardon. Neyse tam kurtardım yani şey yaptım ee, bildim bu kadar Oh bu pek çok kişinin ben denizde aralarında olmak üzere hayatını etkilemiş çok önemli bir makaledir aydınların sorumluluğu 30 küsür sayfa ben bunu kısmen oturup birazcık çevirdim şeyleri de çıkarttım ki Washington Sovyetler Birliği falan göndermelerini tam anlaşılmasın diye. Bu Davutoğlu tam 8 yaşındayken yazılmış kaleme alınmış bir şey daha iyi. okumayı yazmayı yeni öğrenmişken Davutoğlu. Erdoğan da tam 10 yaşındayken yanılmıyorsam tam doğum günlerine de denk düşüyor. 23 Şubat'ta yayınlanmış. Bunu bir kez daha okumalarında yarar görüyorum. Tabi yani Davutoğlu akademisyen zaten biliyordur. Herhalde okumuştur. Herhalde. Düşünüyorum. Ee, Cumhurbaşkanınınsa tahsil durumundan çok emin değilim ama akademisyen olmadığını biliyorum. Ama e, önemli bir yazıdır. Yani etik bir sorumluluk zorunlu olduğunu aydın olan kişinin Kendisini gerçekleri dile getirmenin her şart altında ve yalanları teşhir etmenin birinci sorumluluk olduğunu anlatan önemli bir yazısı. E, klasik sayılır dünyada da bu. İşte böyle. E, namuslu lafını da şöyle, integrity diyor. Hı. Daha başka türlü de nasıl çevrilebilir bilmiyorum. Yani... Ben de bilmiyorum. Yani orada namusu demeseydiniz direkt Chomsky diyecekti ama? Sonra diğer ihtimaller de girdik. <gülüyor> Neyse. Dört buçuktan beşti. Hatta daha da yukarı. İşte, bu hafta başka soru yok demek. Bu hafta başka soru yok. Evet. Bu şekilde de bunu e, bugünlük biliyoruz herhalde. Chomsky ile daha çok... Herhalde şeyimiz olacak. Dünya, dünya çapındaki açıklamalarda da zaten dünya akademisyenleri Türkiye hükümetinin ciddi şekilde ateşle oynamakta olduğunu e, söylüyorlar. Aralarında da Chomsky'nin bulunduğu ve şöyle diyor. E, Türkiye'de yönetim Doğu ve Güneydoğu ile Orta Doğu'da korkunç bir politika izlemekle eleştiriliyor. Bu bulgular Türkiye hükümetinin IŞİD petrolünün Türkiye yoluyla pazarlanmasına izin vererek, topraklarının dünyanın her yerinden gelen militanlarca örgütün saflarına katılmak için geçiş yolu olarak kullanılmasına müsamaha göstererek, gerektiğinde IŞİD savaşçılarına güvenli bölge ve tıbbi bakım sağlayarak ve hem IŞİD'e hem de başka mezhepçi, tekfirci örgütlere silah sağlayarak IŞİD'e destek olduğu sonucuna işaret ediyor. Eğer bunlar doğruysa ortaya çıkan sonuç hükümetin Orta Doğu halklarının ve hatta genel olarak dünya halklarının geleceğine tehdit teşkil eden bir siyasi hareketin işbirlikçisi olduğudur, diyor. Bunu da T24'ten aldık. Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi tarafından imzalanan bildiriye destek bildirisi. müzacılar arasında Noam Chomsky, Mikhail Lüvi, Tarık Ali, Bertal Olman, Mikhail Lebovitz gibi birçok isim var. 65'inin ismi var. Çeşitli üniversitelerden ve dünyadan profesörler, akademisyenler. Evet şimdilik bu şekilde kapatabiliriz. Çıkarken bir şey çalmayalım artık. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. açık gazete.